Oh. Yeah. sikaste Kainat, bugün 5 Şubat, Cuma. Yıl 2016, ay 2, gün 36, Kasım 90. 1437, Hicri, rebül 26, 1431, Rumi Ocak 23. Soğuk fırtına. Günün sözü. Cümleler doğrudur, sen doğruysen. doğruluk bulunmaz, sen eğriysen. Yunus Emre. Günün tarihi. 139 yıl önce bugün. 5 Şubat 1877'de Sadrazam Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilmişti. Mithat Paşa memlekette ilk olarak halk sandıklarını, ziraat bankasını ve sanat okullarını kurmuştur. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber kanun-u yani anayasayı hazırlamıştır. Abdülhamit Mithat Paşa'dan korkarak onu sadrazamlıktan azletti ve memleket dışına çıkarttı. Fakat gene de ondan korkusundan İstanbul'a getirtti. Düzmece bir mahkemeyle Abdülaziz'in ölümünde onun da rolü varmış gibi 1881 tarihinde idama mahkum edilmesini sağladı. Halk Mithat Paşa'yı sevdiği için isyandan korkarak müebbet kürek cezasına çevrildi ve Mithat Paşa gönderildi. Orada 7 Mayıs 1884'te gizlice vahşi bir şekilde boğduruldu.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 Just give and give, and then they ask for more. Walking on the thicket line, where my comrades fell, holding up the thin red line in the shot and the shell. She understands The lady with the lamp She's a soldier's friend I don't mind the blistering heat I think I can endure It's freezing cold and I can't feel my feet Well, that's a hell of war I never thought about the big red one When I saw my comrades fall Now I'm in this cold and lonely room Wondering if I'll live it all Dance The lady with the lamb, she's the soldier's friend. First they use us and then they throw us Such a terrible burst. Would you please come and sit with me I feel it's come to the worst Write my mother that I love her so I can't seem to hold of pen Take this keepsake and send it home Those I'll never see again. The lady with the lamb. You know she understands. The lady with the lamb. She's a soldier's friend. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ömer Madre Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet girişte Country Joe McDonald'dan The Lady With The Lamp. Yani lambalı kadın diye bilinen... ...Florence Nightingale'in hikayesi... ...dünyanın en ünlü hemşiresi... ...onun hikayesini dinledik... ...önce bizi kullanıyorlar diyor... ...bir askerin ağzında yazılmış sözleri şarkının... ...ondan sonra da bir kenara atıyorlar... ...sadece bir tek bu bülbül... ...Nightingale bülbül demek ya... ...bu ödediğimiz fiyatın... ...bedelini biliyor... ...Dambal Hanım... ...lütfen bir kap... Çay verir misiniz birçok su? Ve anneme de yazın kendisini çok sevdiğimi. Çünkü ben tutamıyorum kalemi elimde. Ve bunu da şu küçük şeyi de alın eve yollayın. Benim bir daha görmeyeceklerim insanlara yollayın diye giden sözleri var. Florence Nightingale'i neden anan bir şarkıyla başladığımızı da... Eduardo Galeano Aynalar kitabından şimdi anlatsın bize. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Florence. Dünyanın en ünlü hemşiresi Florence Nightingale, çok sevdiği bu ülkeye hiç seyahat edememiş olsa da, 90 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Hindistan'a adadı. Florence Hasta bir hemşireydi. Kırım Savaşı'nda tedavisi mümkün olmayan bir hastalık kapmıştı. Ancak Londra'daki odasından Britanya kamuoyuna Hindistan gerçekliğini anlatmak isteyen sonsuz sayıda makale ve mektup kalemi aldı. İşte onlardan birkaç not. Açlık çekenlere karşı emperyal kayıtsızlık üzerine. Fransa-Prusya Savaşı'ndakinden beş misli fazla ölüm. Hiç kimse olayın ciddiyetinin farkında değil. Nüfusunun üçte birinin tarlaları kemikleriyle beyazlatmasına kasten izin verildiğinde, Orissa'da çekilen açlıkla ilgili hiçbir şey söylemedik. Kırsal mülkiyet üzerine Tambur kendisine vurulması için para öder. Yoksul köylü ise kendi yaptığı her şey için ödediği gibi bir de büyük toprak sahibinin yapmadığı veya yoksul köylünün onun yerine yapması için yaptığı her şey için para öder. Hindistan'daki İngiliz adaleti üzerine. Bize diyorlar ki, yoksul köylünün kendisini savunmak için İngiliz adaletine sahip olduğu söyleniyor. Gerçek böyle değil. Hiç kimse kullanmadığı bir şeye sahip değildir. Ve yoksulların sabrı üzerine. Tarımsal isyanlar, Hindistan'ın tamamında gündelik, sıradan olaylara dönüşebilir. Bu milyonlarca sessiz ve sabırlı Hintlinin sonsuza kadar sessizlik ve sabır içinde yaşayacağına dair elimizde hiçbir garanti yok diye sizler konuşacak ve sağırlar işitecek aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugüne devam edelim 1869'da bugün En büyük Külçe altın bulunmuş tarihteki Adına da Welcome Stranger demişler Yani merhaba yabancı Demişler bu Victoria'da Moliagul madeninde bulunmuş Avustralya'da 1885'te bugünse Kral 2. Le Leopold Belçika kralı Kongo'nun kendi Özel mülkü olduğunu ilan etmiş Bütün dünyaya dost ve düşmana Arazi gibi Şile'de bir arazi gibi Kongo'da büyük bir Araziniz var evet. Kongo'da Kongo'nuz var Afrika'nın en büyük en, coğrafya olarak en yaygın alanına sahip yeri ve en zengin madenler, altınlar, elmaslar ve başka şeylerle. Nasıl almış peki burayı? Yağmur ormanları var. Parasını bastırıp almış mı? Ee, onun çok güzel bir hikayesi var aslında ama birkaç programı alır. Hatta Anladım. birkaç senelik programımızı alabilir. Adım O child yazdı. Onu okumak lazım. Para filan ödemiyor. Paralı askerler kullanıyor. Ve bütün dünyada. Dünyanın gözü önünde oranın bütünüyle sömürgeleştiriyor. İngiliz kaşifleri filan kullanıyor. Hazır var. Evet elde. E, 1956'da bugün de Meriç ve Tunca nehirleri donmuş Trakya'da. Ayrıca oraya yakın Yeşil Köy'de ve oraya yakın olmayan Mecidiye Köy'de kurtlar inmiş. Mecidiye şey, Köy'de kurt. Evet. Ve İstanbul halkı da ekmeksiz kalmış. Ama bir ayaklanma hatırlamıyorum ben. Hı, ben ben de hatırlamıyorum. Ekmeksiz yani, kaldı diye hatırlamıyorum. E, boğazın donduğunu da hatırlıyorum bir, bir seferinde buzların gelip üzerinde bisikletlerin yürüdüğünü. Bana izin vermemişlerdi gidip yürümem için. Küçüktüm. Boğaz'ın. 1956'dan bugün de öyle şeyler oldu. Neyse kişisel hatıraları bırakalım şimdi ve bakalım dünyada neler bitiyor. Ee, bir isyan var mı ekmek fiyatları ile alakalı. Yani ekmekle alakalı bir isyan var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ekmek fiyatlarına yapılan zam ya da TRT'nin söylediği şekliyle fiyat artışına ilişkin 1 lira afaki bir rakamdır. Doğru değildir. İleride bu kararı alan gerek fırıncı esnafını, gerekli sorumlu sivil toplum örgütlerini göreve davet ettim. Yine ediyorum demiş. Gelmiyorlarmış göreve. Fırıncılar ve gerekli sivil toplum örgütleri bakanlarını dinlemiyorlarmış. Bakanlığa karşı fırıncı. Evet. ...sıkı bir mücadele olabilir. Fırıncılarda diyor ki, ekmek fiyatları illere, ilçelere göre değişiklik arz etmektedir. Çünkü her yerde kira ve ekmek tüketimi aynı değildir. Teşekkür ederiz bu açıklama için. Bu, bugünümüzü aydınlatan bir açıklama oldu. Evet, dünyadan da savaş ve barış haberlerini okumaya çalışalım şimdi. Özellikle Suriye'deki durum... ...akıl almaz boyutlarıyla devam ediyor bir yandan da Türkiye içinden de tam anlamıyla savaş Suriye'dekine benzer. Yani Diyarbakır'da Sur'dan habu savaş manzaraları, röportajlar, fotoğraflar ve videolar gelmeye de devam ediyor. Öncelikle şey söyleyelim. E, Halep ve çevresinden kaçan binlerce Suriyelinin Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısının karşı tarafında büyük bir yoğunluk oluşturmuş. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün 70 bin kişinin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini açıklamıştı dün. Evet. Onun fotoğrafları da var. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bugünkü gazetelerde de bu durumu görebiliriz. Manşetlerinden bu durumu aktaran birçok gazete var. Davutoğlu söylediği için takip etmiş özellikle hükümete yakın medya. Diye Cumhuriyet da gazetesi de bunu görmüş ama o daha çok böyle harita üzerindeki stratejik oynamalar üzerinden görmüş. Göçmenlerle alakalı pek bir durumdan bahsetmiş. Kısaca bahsetmiş. 70 bin kişi geliyor ufak bir kare içinde bahsetmiş. Davutoğlu'nun kafasını kaşırken düşünceli halif fotoğrafının yanında. Ama mesela Hürriyet gazetesi 10 bin kapıda 70 bin yolda manşetiyle çıkmış bugün. Halep'ten yeni göç dalgası geliyormuş. Suriye rejimi. Rusya'nın desteğiyle ikmal yollarını kesmesi ve Halep'i kuşatmaya hazırlanması binlerce Suriyeli'nin Türkiye sınırına akın etmesi neden oldu diyorlar ki büyük bir kısmı zaten İdlib'e gitmişti. İdlib'e de doğru bu operasyon devam ederse bu sayıdan çok daha büyük rakamlarla karşı karşıya kalabileceğiz gibi duruyor. Ee, başka kim vardı? Yeni Şafak ve e, Türkiye Türkiye yok galiba. Benziyor, sabah sabah görmemiş. Sabahın e, manşeti Halkın umudu başkanlıkta diye orayaceğinin devankedinden bahsetmiş. O başka yere Şaşı bak şaşır yapıyor. Kaçırmış. Ee, yeni şafak vermiş. Cenevri'de dünyayı oyalıyorlar demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun e, cümlesini almışlar. Taşımışlar. Neden? S Çünkü Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Ştaf de Mistura Suriye'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeleri 25 Şubat tarihine kadar askıya alındığını söyledi. Ama Mistura aynı zamanda da şunu söylüyor. Bu işin sonu o anlamına gelmiyor. Çünkü bütün delegeler geldi ve istekli olduklarını da belirttiler diyor. Neden Sadece dağıldı peki? İşlevsel olarak şu anda yürümediğini söylüyor. Neden yürümüyor peki? Çünkü masaya oturmuşsunuz. Savaşı nasıl bitireceğiz? Ateş Nasıl olacak diye konuşuyorsunuz. Tam bunlar olduğu sırada büyük bir operasyona girişiyorsunuz. E, i̇nsanlar da masadan doğru olarak kalkıyorlar. Doğ yani Star gazetesi de bunu Halep düşüyor manşetiyle duyurmuş. Birleşmiş Milletler göstermelik toplantılarla dünyayı oyalarken Rusya, Esad ve İran Halep'te giden yolların son yollarını en ağır bombardımanla vuruyormuş. Türkiye'ye bağlantı yolları kapanmış. Yüz binler katliamla yüz yüze diyor Star gazetesi. Akşam gazetesi de son olarak 70 bin kişi sınırda diyor. Putin katliamından Türkiye'ye kaçıyorlar demişler ama halkın büyük bir kısmı muhtemelen İdlib'e doğru gidiyordur. Evet. Türkiye'den bu aralar geçişler o kadar kolay değil diye Söyleniyor. İşte Fanda Mistura şey demiş. Sonu değil çünkü yani çökmedi görüşmeler. Neden? Çünkü geldiler ve kaldılar diyor. Ve sadece şey değil, her iki tarafta ana iki tarafta siyasi sürecin başlatılmasında ısrarlı diye bir açıklama yapmış. Şimdi Şubat sonlarına 25 Şubat'a katıldığını söylüyoruz. Barış görüşmeleri denilen şey iki yıldan beri ilk Şey, Suriye'deki savaşı 300 bin belki 300 binden de fazla sayıda insanın, yani tahminler değişiyor, 250 binle 340 bin arasında değişiyor ee, insanın yok olduğu ve ülkenin de yarısının nüfusunun boşaldığı bir durumdan bahsediyoruz. Avrupa'da Hı al diyor, al Türkiye'ye, al parayı, al al bu kadar parayı. E Tut mültecileri gelmesinler buraya demeye çalışıyor ki bunların somut icraatlerinde şimdi gösteriyor kendisi bizzat İngiltere'de yapılan Suriye Donorlar Konferansı'nda Suriye'deki krizle alakalı 2016 içinde 5.6 milyar dolar 2017 ve 2020 dönemi için ise 5.1 milyar dolar yardım sağlanmasına karar verilmiş. Evet toplam 10 milyarın üzerinde 11 milyara yakın yani 10.7 milyar dolar evet. Evet. göçmenlerin ama, bulunduğu bölgelerde bu göçmenlerin tutulması Avrupa'ya gelmemesi karşılığında veriliyor bu paralar evet, Avrupa'ya gelmemesi karşılığında belki demiyordur ama şartların iyileştirilmesi ve bu bölgelerde yaşamayı devam etmeleri karşılığında veriliyor muhtemelen Avrupa Birliği'nin medeniyet olarak da bir çözülmeye ve hatta çöküşe doğru gittiğini gitmekte olduğunu söyleyen önemli bazı analizler de çıktı Zaman bulacağımızı tahmin etmiyorum bunu e, konuşmaya ama aklımızda bulunsun. Yani evet. Her bakımdan bütün temel değerlerini terk etmek durumundalar diyor. Peki Pat şimdi Aha. çok özür diliyorum. Türkiye Hı. bu paraları aldı diye ya da diğer ülkeler bu paraları aldı diye Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere engel mi olacaklar? Hiç kimse böyle bir şeye engel olamaz. Engel olamaz. Bu Pratikte tarihte görülmemiş Engel şey. olamaz ama teoride bu isteniyor değil mi? Evet. Yani. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bir e, yeni bir film çok kısa 10 saniyelik filan bir drone'dan, insansız hava aracından çekilmiş bir film. Bir Rus televizyonda oynatıldı. Humus üzerine. Onu gördün mü? Hayır. E, hayata dair fikrini değiştirebiliyor insanın doğrusu bakışını. Yani şehir diye bir şey yok. Suriye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi 5 yıl önce 1 milyon kişinin yaşadığı bir şehir Böyle sessiz bir çekim yapılmış. Hiç yorum yok. Hiçbir şey yok. Sadece böyle binaların daha doğrusu olmayan binaların taş taş üstünde gerçekten kalmamış. Yani 2. Dünya Savaşı'daki en ağır bombardımanlardan daha bile kötü olduğunu söyleyebilirim. Daha etkili. Channel 4'daki videodan bahsediyorsunuz tamam. Fransız kanalı mı bildiğim kadarıyla bu? Şimdi ben de izliyorum da. Ben demokrasi adına gördüm. Russiaworks.ru sitesinde yayınlanmış. Yani tamamen evet. Ne sitesi? Russiaworks.ru sitesinde yayınlanmış ama ben de Nation Post'tan bakıyorum almış herkes. E, fakat şey yani gerçek anlamda bir hayalet şehir var. Suriye'nin 3. en büyük şehri. Evet, 1 milyon kişi yaşıyormuş bir zamanlar. Evimin kalbi olarak nitelendiriliyordu burası 2011'in senesinin başlangıcında. En ve, büyük isyanlar orada çıkmıştı. Ve sanıyorum da şey değil mi e, tarihinde eski yerleşim merkezlerinden bir Halep kadar olmasa bile. Evet, yani kuşatma altındaydı büyük bir süre e, uzun bir süre özür dilerim ve bu kuşatma altındayken direnmeye devam ettiler. Sonra yapılan anlaşmayla beraber muhalifler otobüslerle beraber şehirden çıktı. Evet yani dinleyicilere e, de tavsiye edebiliriz çok kısa ama hakikaten insanın aklını durduracak kadar dehşet verici bir e, silindir geçmiş gibi üzerinden yani. Devasa evet. bir iş makinesi geçmiş gibi beş yıl önce bir milyon insanın şen şakrak yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Cezalandırma işte. Nasıl bana isyan edensiniz cezalandırması. Bir diğer taraftan da savaşın gerçekleri. Evet. Aynen öyle. Bu arada e, şey var. Ondan da hemen bahsedelim. Birkaç saat İçinde ilginç bir e, e, özel haber verme imkanı olur. E, Julian Assange ile ilgili BBC'nin haberine göre Birleşmiş Milletler'de bir panel, e, bir kurul, kuruluş. Wikileaks kurucusu Julian Assange'in e, son 3,5 yıldır Ecuador Büyükelçiliği'nde kalıyordu. Onun keyfi olarak tutulduğuna dair bir dava açmıştı. Birleşmiş Milletler'de görüşülmüş mesele ve e, henüz Birleşmiş Milletler onaylamadı. Bugün saat e, 11'de açıklayacaklarmış şeyi fakat BBC'nin elde ettiği habere göre Lehine karar vermiş Hı. Julian bu çok ilginç bir durum yaratıyor bağlayıcı değil elbette fakat Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuk gereği bütün ülkelerin e, hukuka normlara uygun hareket etmesini isteme durumu var. Evet. Buna e, uyar uymaz o, o ülkenin o, o şey. ülkenin evet vatandaşlarına hesab, bir şey. evet, hesabını verecek. Ama Julian Assange bir açıklama yapmıştı Dün demişti ki Yüz binlerce belge Milyonlarca belge yayınladı Amerika'nın ve Britanya'nın Ortaklarının dünyada işledikleri Korkunç durumlara ilişkin WikiLeaks öyle bir site Savaş suçlarına Falan ilişkin Eğer aleyhinde karar verirse Birleşmiş Milletler Bu şeyi kurulu Çıkıp teslim olacağım. Çünkü başka bir merci yok demişti. Evet. Fakat şimdi tabii ne olacağı belli değil. Çünkü Britanya biz gene de tutuklarız filan gibi açıklamalar yaptı. Çok ilginç bir şey seyretmeye, bir film seyretmeye devam edeceğimiz anlaşılıyor. Dünyanın bir numaralı oyun bozanı sayabiliriz kendisini. Daha doğrusu Snowden'dan bir önceki şeyde Vakilix hala devam ediyor. Dün gizli kapaklı feci işleri e, saymayayım. Evet devam edelim. Şimdi en önemli meselelerden bir tanesi de tabi e, Fransız gazetecilerden Can Dündar'a pankartlı bir destek de gelmiş. Onu da söyleyelim. Club de la presse Strasbourg Avrupa'da Le Journalisme n'est pas un crime" diye Dündere serbest bırakın diye reporter sans frontières yani sınır tanımayan muhabirlerden 71 gündür tutuklu bulundan Cumhuriyet Genel yayın yönetmeli Can Dündar'a ve Erdem Güle büyük bir destek verdi. Onu da belirtelim. Nerede açılmış bu pankart? Strasbourg'da. Strasbourg'da. Strasbourg'da. E, Dev bir pankartla gazetecilik suç değildir yazıyor. Pankart sınır tanımayan gazeteciler örgütünün imzasını taşıyor. Kleber kentin tarihi Kleber meydanında her gün on binlerce Fransız ve yerli yabancı turist pankartta yazılan mesajı okuyor. İlginç aslında. Evet. Örgüt Dündar, Erdemgül ve diğer tutuklu basın çalışanlarının serbest bırakılması için dayanışma programlarını Avrupa çapında da devam edecek. Kleber meydanında görüntüde alınmış kocaman bir fotoğrafını koymuşlar Dündar'ın da. Bu arada Barış Cephesi'ne de yeni katılımlar var. Alman Lisesi mezunlarından 167 imzayla devlete bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiri imzaladıkları için. Haklarında soruşturma açılan akademisyenlere son destek de İstanbul Alman Lisesi mezunlarından gelmiş Brecht'ten de bir şiirle beraber. Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi ve daha birçok yerde süren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, yaşam, sağlıklı eğitim hakları ile ifade özgürlüğüne yönelik saldırıların derhal son bulmasını, göç etmeye zorlanan, evleri, işyerleri tahrip edilen halkın uğradığı tüm maddi zararın karşılanmasını talep ediyoruz diyorlar. Evet, vermiştik Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki yani radikalin yaptığı, yazdığı haberdeki Doğu ve Güneydoğu'daki operasyon ve sokağa çıkma yasaklarının sona ermesinin talep yayınlanan bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatmış. Evet, bu şeyleri toplamaya çalışıyoruz biz de hem e, soruşturmaları disiplin soruşturmaları korkutmaları evet. filan hem de e, bu gelen dünyanın dört bir tarafından gelen Nobel ödüllü bilim insanlarından tutunda dünyanın önünde gelen e, felsefecilerine, siyaset bilimcilerine, sanatçılarına Gelen çok sayıda destek mesajı, imzalı dilekçe vardı ve bunlar dalga dalga yayılarak artıyor. Türkiye içinde de öyle. Galatasaray e, Lisesi e, öğrencilerinden de geldi e, ve devamı da geliyor. Onların bir dosyasını tutmaya çalışıyoruz. Şimdi daha fazla üzerinde duramayacağız ama bir önemli şey var onu hemen söyleyelim 500'den fazla kadın bugün Diyarbakır'a gidiyor basın açıklaması yaptılar zılgıtlarımızla beyaz tülbentlerimizle Diyarbakır'a surun yanı başına gidiyoruz kalbi zorla boşaltılan sur mahallesi olan kente Diyarbakır'a diyorlar ölümden değil yaşamdan yanayız barış ve hakikat hakkımızı savunuyoruz adıyla başlattığımız ve 150'den fazla kadın ve LGBTİ örgütünün destek verdiği kampanyamız kapsamında yaşamdan yanayız diyen kadınlar, bin kadın buluşmamızın ardından hakikat ve barış hakkımızın takipçisi olmak için, omuz omuza durmak için, savaşa karşı barış nöbeti tutmak için Diyarbakır'da olacağız diyorlar. Bugün saat 10.30'da Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden de İstanbul'dan kalkacak altı odobüsten ikisinin kalktığı yer ve adres belirtilmiş. Bu da önemli. Pek çok gazeteci de bağımsız olarak, bireysel olarak orada haber yapmaya başladılar. Aralarında çok bilinen eski yayın yönetmenlerinin de bulunduğu gazeteciler de iş başında onlardan da haberleri aktarmaya çalışacağız. Şimdi durum budur. Bu Suriye'deki yıkımın günden güne ağırlaştığı haberi de var. Onları da söyledikten sonra şeye İster, Ha, Bir de şeyi söylemek istiyorum. Senin demin söylediğinden aklıma geldi. E, Common Dreams'den Ebbe Zaymut çok e, yürek dağlayıcı bir, bir takım fotoğraf ve videolarla şeyi anlatmıştı. Bütün bu mülteciler gerçekten üşüyor. Gerçekten korkmuş ve bazı hikayeler çocuklar için uygun değil diyorlar ve yani ölçek gerçekten insanın tüylerini Diken diken edecek diyor yani dünya liderleri 30 ülkeden Londra'da konferansta kaç 10 milyarın üzerinde bir şey topladılar o okul o iş eğitimi görmeleri için ve diğer Suriye'li mülteciler için Şimdi hesap edilen şey şuymuş, 4 milyon çocuk okul dışında, o eğitim göremiyormuş. 4 milyon çocuktan bahsediyoruz. Türkiye'deki ve diğer bölgelerdeki e, mülteci kamplarında ya da ülkelerin içerisindeki şehirlerde de aynı şekilde eğitimi görebilmek mümkün değil bu insanların. Zaten temel olarak oraya gitmelerindeki sebep ailelerin, çoluğunu çocuğunu alıp hatta ailesiz bir şekilde çocuklarını sadece teknelere koyup Göndermelerinin sebebi eğitim i̇şte. gibi haklardan yararlanabilmek istemeleri. Tam onu ben de söylüyorum. Yani Ebi Zaymet'in yazısında şu var. 3 bin çocuk varmış. Hiç anaları, babaları, akrabaları olmadan evet. olmuş olmuş. 3 binden bahsediyoruz. Ve yani 26 bin Çocuğun altı üzerinde sayıda çocuk gelmiş ve çoğu dünyada hiçbir kimsesi olmayan çocuklardan bahsediyoruz. Yirmi altı bin düzinelercesi ya, boğuldu. Yani sadece biz bir tek e, Aylan Kordi'nin durumuyla ilgilenebiliyorduk. Ki Aylan Kordi öldükten sonra yine çocuklar ölmeye devam etti. Devam etti tabi. Düzinelerce. Düzineleri buldu. Altı evet. bin Her gün altı binden fazla insan geliyormuş. Çıkartmış rakamları hmm. ve e, tam bir sefalet şartları, e, idari ka ka kaos durumu ve neler ileride başlarına gelecekleri bilinmiyor. Ve e, yani cayip e, fotoğraflar, videolar ve çok güçlü online internet üzerinden kampanyalarla Ee, Suriye çocuklarının kayıp kuşağına hayır diye böyle acayip hikayeler var. Yürek dayanmıyor bir kısmı. Ee, fakat şey ben demin bahsettiğim işte üzerinde senin de hemen baktığın humus takimi buraya dönsün diyorlar işte. Abi hep soruyorduk ya soruyor. Bunlar geri gitsin. Geri gönderilsin diyor bütün Avrupa. Evet. Ve humusa mı gidecek evet. bu çocuklar? Yok ki orada bina yok, sokak yok, ağaç yok, ot yok, hayvan yok, kedi yok, köpek yok, hiçbir şey yok. Olsun. Oraya mı gidecek? Evet. Oraya gitmesini evet. istiyorlar değil mi? Yani gittikleri zaman neyle karşılaşacaklar? En son bomba yüklü bir araç e, infilak etmişti hastanenin karşısında. Ve 26 kişi, 22 kişi hayatını kaybetmişti. Yani savaş bitti zannetmeyin Humus'ta da. Yani kuşatma bitmiş Ee, devletin askerleri oraya gelmiş olabilir ama gene aynı şekilde bombalı patlamalar bir anda ortaya çıkan silahlı çatışmalar hala bir ihtimal olarak duruyor insanların karşısında orada evet savaş karşısına. ortamı da devam ediyor Suudi Arabistan Suriye'de IŞİD'e karşı karadan harekat yapmaya hazırız diyor IŞİD Suriye'de kez bir Rus askerini öldürüyor. Yani Yemen'de saplandığı bataklıktan kurtulamadıktan sonra gelip bir de Suriye'de mi askeri harekata hazır olduğunu söylüyor. Evet aynen öyle Rusya'da Türkiye Suriye'de operasyon için hazırlık yapıyor demiş Rusya, Rusya Türk, zaten operasyon içerisinde bunu hatırlatmakta faydalı Evet Rusya'nın bu iddiası Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dikkat dağıtma çabası diye Savunma Bakanı'nın sözcüsünden Türkiye'den bir üst düzey etkili adı açıklanmıyor belli değil Evet böyle bir e, muazzam bir kargaşa ortamında dün de e, naçizane anlatmaya çalıştığım gibi tam bir savaş ortamı var. Türkiye'de de dahil olmak üzere. E, şimdi birazdan Sur'da yaralanan askerin Gata'da şehit olduğu haberini de vereceğiz. 25 yaşındaki Nebi Arslan, jandarma uzman çavuş ve e, surun dışı gurbet başlığıyla e, müthiş bir röportaj var. E, Abdülkadir Konuksever'in e, şeyde e, El Cezire'den yaptığı inanılmaz fotoğraflar. Yani Humus'tan bazılarının hiç Humus'un son halinde farkı olmayan sokak görüntüleri de, manzaraları da var. Bu da Türkiye'nin içinde Türkiye'nin toprakları içinde tarihin en eski yerleşim merkezlerinden birinin manzaraları onlara da bakacağız Açık gazete Müzik Müzik Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado En las multitudes el hombre que yo amo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 Tu y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el amor es me da A Que pienso y declaro Padre amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando A de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charco playas y desierto montaña y llano y la casa tuya tu calle y tu pat Salavida Arabida. Hayata şükürler olsun diye Violeta Parra'dan dinledik Violeta Del Carmen Parra Sandoval 4 Ekim 1917'de doğmuş Ve 5 Şubat 1967'de 50 yaşında hayata veda etmiş Yani tarihte bugün Şiirli besteci Bestekar şarkı yazarı Folklor araştırmacısı Etnomüzikolog ve aynı zamanda da Film çalışmaları da yapıyor görsel sanatçı ve Şiri'de yeni şarkı diye adlandırılan Nueva Canción Chilena diye yani Şiri halk müziğinin yeniden icat edilmesi yenilenmesi dalga dalga yayıldı bütün dünyaya yalnız Şiri dediği çok öncü bir çalışma yapmıştı onun çok ünlü şarkılarından bir tanesini Mercedes da söyler e gracias alla vida ich olarak andık konu açık radyodasınız açık dergide 8.43 Bu arada demin bahsettiğim bir şeye bir ufak ilavede bulunayım. Roberto Savio o Interpress Service'te yazdı çok ilginç bir analiz de kısa ama özlü e, ve şeyin kurucusu bu Interpress Service'in aynı zamanda da WSF di adlandırılan yardım kuruluşunun da başında kurucularından bir üyesi ee, diyor ki Avrupa çözülüyor diyor ve vatandaşları da kayıtsız gözlerle izliyor diyor bu özellikle Suriye karşısında hem kuzey güney şey ayrışması var diyor Yunanistan'ı anlatarak hem doğu batı ayrışması var diyor Macaristan ve Polonya'nın durumuyla. Hristiyan değerler, bina otokrat rejimler. Hem Britanya özel şartlar istiyor yoksa çıkarım diyor. Ve bütün bunlar ekonomik bir durgunluk ortamı içinde yapılıyor ve tabii ki mülteci krizi 1,3 1.300.000 mülteci gelmişti. Şimdi 1 milyon daha gelecek demiş. Evet. En az 1 milyon da. Fakat mesela şu kadar 37.000 alırım diyor Avusturya. İsveç e, rezidans permilerini ruhsatını e, çekeceğim iznini, diyor. Hı. Oturma iznini kesiyorum diyor. Danimarka'dan gelenleri de durduracağım diyor. zinet eşyalarına el koyuyorlar falan. onları da şey yapın Bir tek Almanya Angela Merkel Angela Merkel şey dedi diyor bir e, milyona kadar mülteci alacağız diye ama uyanık bir şey yaptı diyor. Mülteciler Antlaşması'nı farklı yorumladı. İklim ve ekonomik şartlardan dolayı gelenleri almayacaklarmış sadece çatışmadan kaçma şartıyla. Onun sanki bunu ayırmak mümkünmüş gibi. Ve böylece mesela Avrupa'dan ya yani Arnavutluk, Kosova'dan ya da Avrupa Birliği'nin parçası olmayan ülkelerden geleni de almayacaklar. Bir de duvar çekiyorlar her tarafta. Macaristan, Slovenya, Slovakya ve Avusturya'da. Evet. E, ve bütün aşırı sağcı Nazi partileri yükselişte kalacak mı diyor Avrupa Birliği. Muhtemelen kalacak ama e, o kendi Avrupa'sı olup olmadığını sorulayacaktır. Avrupa Birliği vatandaşları diyor. Evet, bir zamanların dünyanın modern tarihin en modern projesi diye bakılıyordu. Tıp, geçmiş olsun. <gülüyor> evet, geçmiş olsun. Demiş. Şili demişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şili'deydi. Şili, Peru ve Ekvador'da temsillerini, e, temaslarını tamamladı. Hatta Peru'da insanlar kendilerini sokakta karşılamışlar. Büyük bir sevgiseli yaşanmış. Öyle mi? Evet, sterges'in yazdığına göre Ekvador'da sevgiseli yaşanmış. Peridoki temaslarının aradığında Ekvator'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Kuito'da sevgi gösterileriyle karşılanmış. Ufak bir fotoğraf çekmişler ama bir sel varmış. Ama e, mutlu da dönüyorlarmış kendisiyle beraber resmi ziyaretleri resmi, resmi ziyaret dolayısıyla orada bulunan Göz özel değil. sektör temsilcileri konuşmuş mesela girişimci iş adamları vakfı başkanı Mehmet Koç. Şili 17 milyon nüfusu kişi başına düşen 23 milyon dolar 23 bin Dolar e, geliri olan ve yaşam standartları Türk girişimcilerin rahatça adapte olabileceği bir ülke. Türkiye ve Şili arasında karşılıklı diplomatik problemler olmayan iki ülke demiş. Yani Türkiye'nin diplomatik problemi olmayan ülke bulabilmesi için artık ta Latin Amerika'ya kadar gitmesi gerekiyor. <gülüyor> dünyanın öbür ucu tam anlamıyla çünkü onun Şili'nin güneyinde ne var? Antarktika var, Güney Kutbu var. Başka bir şey yok yani. Olsun yani gidiyorlar ama. <gülüyor> Ee, diplomatik ilişkileri şey diplomatik problemleri yokmuş ama işte e, girişimciler de gidip oradaki pastadan pay almaya çalışıyorlar 200 milyar dolarlık yatırımdan pay alabiliriz diyorlar ve ellerini kavuşturarak Şirideki bunu yapacak olan kimler tabi ki? müteahhitler Star gazetesinden okudun sen değil mi? Star gazetesinin dünkü şeyini söylemiştin Zagros tüfeği Amerikan yapımı filan diye Manşet demiştin. Yani Zagros bir Bunu, yandan da el yapımı olduğu söyleniyor Zagros. Yalanlanmış. Amerika Birleşik Devletleri açık bir yalanlama getirmiş. Zagros bizim silahımız değil midir diyor. Çünkü AA Haber'de mesela el yapımı olduğu söyleniyor ödü. Ondan sonra şimdi tekrardan Amerikan yapımı denmesi... Star, cahillik. Star öyle cahillik demişti. Evet. zagros adıyla bilinen Amerikan yapımı keskin nişancı tüfeğinin PKK'ya ABD tarafından sağlandığına dair iddia içeriği ve bundan daha da rahatsız edici olarak dayandığı genel önerme bakımından gerçek dışıdır demiş. Genel evet. Türk de bu haberi vermişti ki yani baktığınız zaman e, PYD'ye mesela hava yardımı ikmal yapıldığı zaman kendi silahlarını da göndermedi PYD'deki müttefikine kendi silahlarını göndermedi Amerika Birleşik Devletleri Havadan düşen büyük kutuların içerisinden benim izlediğim videolarda Kaleşnikov çıkıyordu. Yani kendi silahını gönderip ondan sonra onun izini ve takibini yapmak biraz zor olacaktır. Ama Kaleşnikov her yerde. Rus yapımı her yerde evet, rahatlıkla bir silah ucuz. Ama yalanlamış ve sert bir dille e, kınamışlar yani. Star'ın yalan söylediğini ima ediyorlar kuvvetle. Şimdi ben başka bir şeye geçelim artık. E, çok iyi haber var. E, günün belki de Bugünlerin en iyi haberi, senin bütün söylediklerini anlattıklarını yalanlayan bir açıklama gelmiş. Sen Sur'da filan kötü durum diyordun, görüntüler filan öyle değilmiş. değilmiş. Evet, Silopi'de hayat normalleşmeye başlamışmış. mesela. Ben Sur'da dedim ama Silopi'de değil mi? Evet, doğru haklısın. Sur'da hayatın normalleşmeye başladığını gösterdiği yerler, Silopi'de sadece 27 bina yıkıldı 342 binada ağır hasarlı demiş ama hayat normalleşiyor demiş. Diyen kim? Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ve tatlı konut katiyen yapılmayacak TOKİ yok demiş Sur'da. Fakat pek benim gördüğüm öyle hayatın normale falan döndüğü yok ne Sur'da ne de herhangi bir yerde 9 mahallenin yasak kapsamından çıkarıldığı Diyarbakır'ın Su ilçesinden büyük bir göç dalgası başladı. Abdülkadir Konuksever'in izlenimleri var. Gerçekten e, dinleyicilere de tavsiye edebilirim. Bütün fotoğraflarıyla beraber e, yani Suriye'den ve diğer dünyanın savaş bölgelerinden herhangi bir farkı olmayan... Evet ellerindeki eşyaları dürüm yapıp yani böyle torbalara bir şeyler arabalara at arabalarına ya da kamyonların kamyonetlerin kasalarına koyup atan ve götüren insanlar. Bunlar dışarıdakiler, içeridekilerin durumu da çok farklı değil Suriye'deki ve diğer savaş bölgelerinde olanlardan. İnsan Hakları Derneği Şırnak şubesi Sokağa çıkma yasağının 50 gündür devam ettiği Cizre ve Silopi'de tutuklanan 41 kişinin işkenceye maruz kaldığını ifade etmiş Ay, mesela. Hayat normale döndü Silopi'de bir dakika. Dışarıda ama içeride değil. İçeride nasıl hayat normale dönebilir? Bilmem. Dört duvar arasında. Döndü diyor. İşte Silopi'de hayat normal. başladı mar, dışarıda yürüyen insanlar. Evet. Burada doğrudan e gözaltına alınan insanlardan bahsediliyor. İşkence yapılan insanlar dışarıdaki insanlar değil ki. Onlar sadece göç ediyorlar. İçeridekiler fiziksel işkenceye maruz kalıyorlar anlamam. Ben bakandan yanayım. Hangi bakandan? Ne tarafa bakandan? <gülüyor> Kadın dışarı bakandan. Eee 9 mahallenin yasak kapsamından çıkarıldığı diye bakın su içerisinden büyük göç dalgası var. İnsanlar kamyonetler, çekçekler, hatta inşaat el arabaları, evet. inşaat el arabalarıyla eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Ve bence e, İçeri dışarı meselesi dedin ya, bence Hı. kesin olarak günün sözü de adayım budur. E, birisi surların dışı bizim için gurbet demiş. Surun dışı gurbet. Yani bu hakikaten e, çok ağır geliyor telaffuzu bile insana. Öyle olmasa 30 liralık yola 500, 300 liralık eve 800 lira istemezlerdi demiş. Ve yani tekerleği olan her vasıta bu kaçışta denklerin altına giriyor diyor. Kamyon, kamyonet, sepetli motosiklet, çekçek çek ve bebek arabası varıncaya kadar tekerleği olan her vasıta bu kaçışta denklerin altına giriyor. Yüzler asık ve Diyarbakır'ın Şubat solunda alınlarında ter damlacıkları demiş. Urfa kapıdan girişte uzanan Melek Ahmet Paşa caddesi silme insan dolu. Tamamen yürümesi bile neredeyse imkansızdır. Yani taş taş üstünde kalmamış sokaklar, kırık dökük yıkık binalar arasında, ellerinde torbalarıyla, başörtülü kadınlar filan dolu. İvedilikle eşya ve insan değiştiriliyor. Suru boylu boyunca takip eden turistik cadde de aynı durumda kaldırımlara istiflenmiş eşyalar vasıta bulunur bulunmaz aceleyle ve özensiz yüklendikten sonra hızla uzaklaşılıyor. Gidenler için bu acelecilik neden? Akşamın yaklaşıyor olması. Götürenler için neden acele? Daha çok sefer daha çok para. Evet. Güzel, devam ediyor. İnanılmaz görüntüler ve anlatımlar. Eşya yığının başında bekleyen Veysi Sakın soruyor. İsterseniz anlatayım demiş. Lale Bey mahallesinde oturuyorum. Yasak başlamadan önce eşyalarımızın bir kısmını almıştık. Kalkınca yasak kalanlar için koştuk, baktık. Kapılar kırık. Kim kırmış bilmiyoruz. Niye mi bu telaşınız? Bak abi, mal bizim için önemli çünkü sahip olduğumuz başka bir şey yok. Altı nüfus var. Günlük 50 lira evmeye alıyorum. Bağlarda cezaevinin orada 350 liraya ev kiraladım. ...dört duvar ve biz ne yapacağız? Sanki biri getirip yatak döşek mi verecek bize? Onu bırak. Bak bu kadarcık eşyayı taşıyacağız. Uzaklık 5-6 kilometre. Ne kadara götürür pikapçı... Yani kamyonet. Fiyatı 50 lira. Peki bizden ne istiyor bu adam? 500 lira. Vay anasını. Böyle bir vicdansızlık var mı? demiş. Benim isyanım bunlara. Fırsat insan kendi isyanına insanlara fırsatçılık yapar mı diyor. Surun dışı gurbet. Sor buradakilere demiş. Sen de memleket çocuğusun. Veysi Sakın'ın açmış olduğu konuya adını vermek istemeyen 30 yaşlarında bir aile babası diyor. Sor buradakilere sen de memleket çocuğusun. 50 metreden fazla değil. Adam orası için toplamda deki 100 metre için 300 lira istedi bende. Bunu yapan benim insanım. Benim gibi Kürt, eşnebi yapsa, ne yapsa az demiş. Böyle Dilay Gülçek'le konuşmuş 22 yaşında ve okulunu yeni bitirip Hemşire olmuş Caddenin kenarına yığılmış eşyaların arasında Bir koltuğa oturmuş O da diğerleri gibi Duyarsızlıktan şikayetçi Bir sabah uyandık ki her yanımız hendek Herkes yollarda ve kaçıyor diyor Böyle bir durum Paramız yetmeyince geri döndük diyenler de var Evet ama yani Bunların hepsine baktığınızda belki de umut verici Bir süreçten de geçiyor olabileceği Bir kapılabilirsiniz Bunun için hayatınızın en mutlu dönemini bile yaşayabilirsiniz. Aynen Doğu Perinçek'in söylediği gibi en son yaptığı açıklamasında. Ee, ve e, Türkiye'nin Asya'daki yerine yerleşmeye doğru gittiğine bir şekilde de inanabilirsiniz. Bu şekilde yerleşiyor belki de Türkiye biraz önce anlattığınız hikayeler üzerinden yerleşiyor. O yüzden Doğu Perinçek diyor ki eğer Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü yönünde bir tavır alıyorsa bundan da memnuniyet duyarız. Biz kimin tarafındayız? Amerika'nın yanında mı? Tayyip Erdoğan'lar... Amerikanın tarafında mı olunca sevineceğiz demiş. Kaç tane Tayperdan var? Neyse tersi ne? Bu tarafta bir ol... tane var. İşte ama lar diyor. Çoğul eki kullanıyor. Ee, bu tarafta olduğunuzda Olduğunda sevineceğiz. Bunun için eleştirilere değer vermiyoruz. Bu eleştiriler za zaten millet tarafından değer verilmiyor demiş. Doğu Perinçek mutluymuş. Bunların hepsi Türkiye'nin Asya kıtasına oturma sancılarından ibaretmiş. O yüzden geleceğe umutla bakmak lazım. Ne Eski her generasyonundaki Doğu Perinçek'e göre 2070 biraz e zaten ya. Evet bin yıl oluyor işte evet e, geldim ki kapı patlatılmış ve talan edilmiş 200 teneke peynirden 20-25 teneke kalmış kim aldı nasıl götürdü bilemiyorum şimdi kara kara düşünüyorum o peynirler emanetti getirip teslim edenlere ne cevap vereceğini bilmiyorum ve bakkalın dükkanı var Ali Paşa e, ve bütün dükkanın üzerine bakkal dükkanın ön üzerine ne konmuş İlanlar, satılık otopark. Ali Paşa'da satılık tarihi ev. Toki'de satılık dükkan. Satılık arazi, emlak, satılık beyaz şahin, satılık araba. Nasıl? Ya öyle diyorlar da onlar değerlenecek işte. Oturma çabası bundan ne? Türkiye'nin oraya. Otur, iyice oturunca. Bomba patlar, fakir ölür demiş birisi de. O da güzel bence. Ömer Ekin. Emekli Melek Ahmet Caddesi'nde ara sokakta küçük bakkal dükkanı var. Bomba patlar fakir ölür diyor. Bir sorun bu vatandaşlara ile kimi yüzünden kaçıyorlar. Bak burası dükkanım. Görüyorsunuz ne hale gelmiş. Ben dışarıda oturuyorum. Burada oturanlar perişan. Buyur. Ta nerede bomba patlamış. Buralara kadar tarumar olmuş. Burada olan bu işte bunları yazın demiş. Ama en müthiş not şurada fotoğrafta. Ee, zarar gören dükkanlardan birinin üzerine iliştirilmiş bir notun fotoğrafını çekmişler. Çeyini kullandık. Hakkını helal et. t h Tö. Tö. Surun dışı gurbet. El-Cezire'den. Bilmiyorum yani akşam gazetesine bakarsanız oraları hep değerlenecek Güneydoğu seferberli diyor Hakkı kurbanın haberinde Evler, iş yerleri, camiler ve tarihi, tarihi yerler yeniden inşa edilecekmiş Görevi toki üstlenecekmiş Göçen vatandaşlar güvenliği biçimde eve dönüşü sağlanacakmış Maddi destek verilecekmiş Esnafın borçlarını af ve ödeme gelecekmiş Yine teşvik paketleri hazırlanacakmış Aile sosyal destek programıyla her aileden en az bir gence iş imkanı sağlanacakmış Kardeş kent gibi uygulamalarla hem birlik mesajı verilecek hem dönüşüm hızlandırılacakmış. Son olarak da psikolojik terapi de uygulanacakmış. Çok sayıda Şur. psikolog, sosyal hizmet uzmanı görevlendirecekmiş. Niye Türkiye'li iş adamları Şili'ye gidiyorlar ki yatırım yapmak için? Sur'a gitsinler. Gitsinler hadi. Şili değil, Sur. sur. Santiago değil. Sur. Aynen öyle. Hendek'te resleşmenin kazananı olmadı diyor. Deutsche Welle, Tahir Elçin'in 28 Kasım'da öldürülmesiyle bölgede yayılan Hendek krizi ve operasyonlar 75 günü geride bıraktı diyor. Son haber bu. Krizin ağır bilançosu her geçen gün kabarsa da henüz olası bir ateşkes için umutlar zayıf diyor. On binlerce insan yaşadığı yerlerden göç etmek zorunda kaldı. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi toplantısında Ee, ...önemli isimlerden... ...Şahin... ...şeyi söyledi... E, ...230 bin kişi göç etti diye... ...bu çok daha yüksek... Zorunlu sayı vatandaşlık olabilir. hizmeti olamaz mı? Hani milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri... ...olmayan yerlerin milletvekili atılması gibi bir durum söz konusuydu ya... ...hatırlarsanız... ...oradaki bölge, o bölgelerin sorunlarıyla ilgili diyorlardı... ...civar bölgedeki evet. milletvekillerini... ...vatandaşlıkta zorunlu bir hale getirip... belirli bir sürü askerler ve öğretmenler gibi... ...ya da polisler gibi... ...şark hizmetine tabi tutulamaz mı insanlar? Ee, tutulabilir tabii. Yani bu gidişte kimse kalmayacak. Daha önce köyden kente göçüyorlardı. Şimdi kentten göçmeye başladı insanlar. Kentten sonra ne olacak? Gayet uygun aslında Cengiz da zaten aşağı yukarı benzer bir şey. Paralel diyecektim ama geri aldım. Ama. O tehlikeli bir kelime. Ee, Cengiz devlet aklı ve akıl tutulması başlıklı bir yazıda 90 yıl arayla 1925 ile 2015 arasında olanları şu anda Cizre Sur ekseninde izlenen Yarın tüm bölge çapında izlenmesi muhtemel yol 1925 şark ıslahat planının yaklaşık 100 yıl sonrasındaki güncellenmiş halidir diyor. Yani şark yerine Kürt koyun ıslahat zaten reform demek malum diyor. Ama benim istediğim daha çok böyle karıştır barıştır taktiği cezaevlerinde oluyor ya. E, sağcı ve solcu hükümleri bir araya götürüp karıştırıp barıştırmayı deniyorlardı. Aynen Türkiye'deki insanları da bu şekilde karıştırıp barıştırmayı deneyebilecekler mi? İstanbul gibi bir projede pek mümkün olmuyor gibi duruyor ama yani belki denenebilir. Yani şöyle 1925 Şubat'ındaki Şeyh Said bir süre sonra Eylül'de şark planı hazırlandı. Kürt bölgelerinde sıkı yönetim, yabancıların girmesi yasak bölgeler, yerleşim planları 2 yılda 15 bin ardından gelen Ağrı Dağ ayaklanması ve Zilan'da 30 bin. Bunları izleyen Dersim katliamında 50 bin kişinin öldürüldüğünü öne süren kayıtlar mevcut diyor. Bugün tutturulan yolda da hele kamu düzeni bir sağlansın reformların yapılacağından söz ediliyor. Tutturulan yol tekrar edelim 1920'lerin şark ıslahat planının güncellenmesidir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de şu Atatürk fotoğrafı problemini çözse de konuyu el atsa gibi bekliyorum olacak. hala. Doğrusu Nazlı Hanım değil mi? Nazlı Akam. Nazlak, evet. Aydın Nazlı Aydın Nazlı Çözülse Akam. şu problemle, Türk ülke meselelerine biraz baksalar. Bence de çok iyi olurdu. Ne e, düşünüyor Anamalihatı Partisi de öğrensek biz de bu vesileyle. Evet. E, Ahmet Sporlu Deniz Naki'ye 12 maç ceza geçirildi. Cem Bey ile konuşacağız bunu. Konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Pepe'deki Emir Sportif faaliyetler takımının sporcusu Deniz Nakye 12 maç ceza verdi. Neden? Twitter. Çünkü evet bir tweet kişisel Facebook pardon hesabından. Bu galibiyeti Bursaspor maçından bir mucize yarattı. Aslında 3. ligden gelip son 16'ya kaldı Türkiye Kupası'nda. Ve Bursa'yı da iki bir yendi. Bu galibiyeti topraklarımızda elli günden fazladır süren zulümde. Hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, arman ediyoruz deyince. Ne demiş? Ha, evet, tamam, bunu demiş. Evet, bunu deyince on itibar cezayı bastırmışlar. Zaten seyircisiz oynama kararı da verildi. Ee, şeye, ama her bir azadi de demiş Kürtçe. Yapma ya. Evet evet. Onu da demiş mi? Evet. Hmm. Erzincan'daki gezi parkı protestolarına katılan on dört kişiye e, hapis cezaları çarptırılmış Erzincan'da durum bu şey Erzurum özel yetkili dördüncü ağır ceza mahkemesi ve on altı kişiden on dör'ünne bir yıl sekiz ayla on yedi buçuk yıl gösteriye katıldın mı on yedi buçuk yıl hapish cezasına çarptırılabiliyorsun onu da söyleyelim. Evet hatırlarsanız İzmir'de sırtında çantasına bağlı Türkiye bayrağı ile beraber yürüyen e, bir liseli genç kadına saçından tutarak saldıran polis vardı. Çevik Kuvvet Polisi kafalı kafasında kask olan. O kimliği belirlenmişti onu. Büyük infialeniz olmuştu. Ona da ceza falan verilmemiş. Verilmemiş. Evet verilmemiş. davası sonuçlanmış. Yaşa, Suçsuzlarmış. Yaşasın. Kadın kendi kafasına gitmiş. Polisin eline sokmuş Adalet, galiba. Evet. Evet. Öyle yapmıştır. Yargıtay'da Ali İsmail Korkmaz davasındaki kararı bozmuş. Kararı değerlendiren avukat ağabey Gürkan Korkmaz kardeşinin ölümüne neden olanların kasten öldürme suçundan ceza alması gerektiğini söylemiş. Yargıtay bizimle aynı fikirde demiş. Dur başka bir tarafı. Evet bu da belki iyi haberlerden biri diye bakılıyor yani kötü mü iyisi diye bakıyoruz yoksa Korkunç Ali İsmail Korkmaz olayı da Korkunç'tu. Peki şimdi e, keskin nişancılar filan konuşacağız. E, Sezine, Sezin Öne'ye bağlanacağız birazdan. Açık Gazete Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Günaydın Sezin Merhaba merhaba. Günaydın, merhaba Merhaba nasılsınız efendim hepiniz İyiyiz çok iyi harika Hatta bir zamanlar e, Bir şey programı vardı Televizyonun ilk zamanlarında e, Öztürk Serengil'in Sunduğu harika bir şey Orada 10 numara, çok, on çok, numara. <gülüyor> çok çok çok çok <gülüyor> iyi <numara>. Derlerdi <gülüyor> Biz de çok <gülüyor> çok, çok, çok iyiyiz 10 numara durumdayız Evet Evet dünkü yazının üzerinden bu Sırp keskin nişancı haberinden başlayabiliriz herhalde. Yani savaş zamanlarında evet. gerçeğin faili meçhul haline gelmesi diyorsun. Ondan biraz evet. başlayalım istersen. Evet burada tabi şey özellikle bu konunun üzerinde durmamın sebebi zaten merkez medyaya karşı belki çok fazla beklentimiz kalmadı. Ee, çok işte e, ciddi tartışmalar çok objektiflik beklemiyoruz ama e, artık orada olan e, verilen e, merkez medyanın verdiği haber kanallarının verdiği haberlere de güvenemezsek yüzde yüz yalan haberler e, normalde olup bitenin arasına sızdırılırsa işte o zaman yandık yani Türkiye'de e, çok ciddi bir işte propaganda savaşının içindeyiz. E, demektir diye düşündüğüm için e, ve bu sır kes, e, keskin nişancı olayı da o haberde e, sadece havuzuz olarak tabir edildiler hükümete yakın kanallarda değil e, aynı zamanda e, merkez medyanın tam işte önde gelen haber kanallarında bir de diye özel bilgilerle e, sunulan haber olarak lanse edildiği için. Buna dikkat çekme gereği hissettim. Ve beni çok ürküttü bu. Ee, Tam şimdi, olayı da birazcık anlatır mısın? Ee, hatırlamayan dinleyicilerimiz de olabilir. Neydi? Ee, şimdi şöyle e, haber e, önde gelen haber kanallarında şöyle verildi. E, son derece güvenilir, e, güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Diyarbakır'da, Sur'da keskinlikler terör örgütüne destek veriyor. Diye. CNN Türk'te mesela bu geçiyordu. Evet, evet. CNN Türkiye keskin e, e, Sırp keskin nişancılarla ilgili çok özel bilgilere ulaştı e, dendi ve e, ondan sonra işte bu CNN Türk'teki haberde e, şöyle devam ediyor. Bu tamamen e, Diyarbakır'a e, özgü bir haber ama aynı aynı zamanda e, Anadolu Ajansı'nda da e, Cizre ile ilgili benzer haberler var haberlerde hep e, şuna şu vurgul, e, vurgulanıyor. E, terör örgütünün keskin nişancı olarak Sırp paralı teröristleri de tuttu. Adli tıpta ortaya çıktı. Vurulan bir keskin nişancının Sırp olduğunun belirlenmesinin ardından yaralı olarak ele geçirilen bir de yaralı var yani. Bir başka nişancının da Sırp olduğu belirlendi. Yaralı Sırp teröristin para karşılığı e, PKK'larla birlikte çalıştığı öğrenildi. Sırp teröristin sorgusu Diyarbakır'da soruyor. Bayağı bir böyle <gülüyor> Tam teşekkürlü mizansen söz konusu. İşte bir de sorgusu olan, süren canlı bir Sırp terörist var karşımızda. Bir beni alarma geçiren, sorgulatan şuydu. Dediğim gibi yani başlıca haber kanalları böyle bir haber yapıyor. Anadolu Ajansı işte o da şu haberi yapıyor. Operasyonların aralıksız sürdüğü Cizre'de bugün bir Sırp uyruklu keskin nişancı yakalandı. Sırp keskin Fadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. İlçede önceki gün gerçekleştiren operasyonda öldürülen bir keskin nişancının da Sırp uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi burada bir böyle Anadolu Ajansı ve CNN Türk'ün çok güvenilir haber kaynakları arasında, güvenlik kaynakları arasında pardon, bir itilaf olmuş belli ki. Biri Diyarbakır'a yakıştırmış Sır'a, Sırp keskin, keskin nişancıyı, diğeri Cizre'ye. Arada karar... Herhalde bir orada, bir orada, her iki işte tarafa da dağıtmışlar. Hazır, hacizdir. Can bir şey diyor. Evet, ben... yani bu konuyu biz konuştuk. ardından Efkan evet. Haladan bir açıklama geldi. sıp keskin nişancı e, konusuyla alakalı bir yalanlama geldi. Ben epey bir üstledim Siyennan Türk bu kaynağını açıklayacak mı haberin devamını getirecek mi diye ama getirmedi. Ama bir yandan da baktınız zaman... <gülüyor> ama ama Siyennan Türk diye bakıyorsunuz bu zamana kadar en güvenilir kaynaklardan bir tanesi olarak Türkiye medyasındaki. E, nadir bulunan yerlerden biri olarak görüyordunuz. Adı üstünde Türk bir kere. Evet bir de CNN. Neyse ama yani evet. şey EFKAN hala şey açıklaması yapmıştı. Evet yurt dışından gelen kişiler var ama bunun Sırp olduğunu söylememişti. Sırp konusunu yalanlamıştı. Evet. Yurt dışından kasıt da muhtemelen Örek Kürdistan'dan, İran Kürdistan'dan ya da Suriye Kürdistan'dan gelen militanların olduğu ki zaten PKK böyle bir yapı içerisinde bulunuyor. Ama benim demek istediğim şey şu zemin zaten müsait. Yani Esad'ın ordusunda Los Angeles'tan gelen Latin Amerikalı çeteler vardı. YPG saflarında Hollandalı motosiklet çeteleri vardı. IŞİD'in evet. içerisinde Çeçen militanlar. Yemen'de savaşan Suudi Arabistan ordusunda Korombiya'dan paralı askerlerin geldiğinin haberleri, fotoğrafları ve videoları yayınlandı. Blackwater gibi örgütlerse parasını veren her yer safta savaşıyorlardı neredeyse. Yani insanların, evet. gazetecilerin böyle komple teorilerine düşmesi için de müsait bir kirli alan var galiba. Bataklık var. Ben sana ama şimdi burada başka bir şey var. Sırıp keskin nişancı herhal... Aynı bir metafor değil. Evet ee, çok yani önemli. Neden hiç e, şimdiye kadar ki bu örgüt profiline vesaire falan vesaire e, genel olarak e, bu e, örgüte uymayan yani sırt diye bir şey duymadık. Ama sırt çağrışımı orada e, başka bir şey getiriyor. Başka bir... E, bağlantı sağlanıyor orada bir Bosna Savaşı e, çağrışımı yapılıyor e, o Bosna Savaşı'nda işte Müslümanların ne kadar eziyet çektiği işte onların e, abluka altına alınması e, kurban olarak adeta seçilerek işte şey yapılarak e, işte Bosna Savaşı'nın o ab, Saray Bosna ablukasını yaşattıkları malum e, o müthiş tabi soykırımlar vesaireler e, hepimizin e, Hala belleğinde. O dönemleri tanık olmayanların da hafızasında olan bir şey. Ama özellikle bu Müslüman kimliğine hitap etmek için ortaya atılan bir şey. Sırf e, keskin nişancı. E, başka bir şey değil. Silili değil. E, Gürcü değil. E, ama oradan özellikle o seçilmesinin bu dezenformasyon haberinin bir anlamı var. E, ve bütün tabi bu bulmacanın parçalarını ne kadar bütün bu işte, güvenlik güçlerinin e, ülküci sembollerini kullandığını, ülkücü sembollerin ötesinde de bir adeta cihat orada yürüttüklerini, bu esedullah timleri vesairenin ortaya çıkmasını unutmayalım. Bundan dolayı işte şey tek başına almamak lazım olayı ve bu tabii normal şartlarda aslında ben birazcık kızgın davranıyorum bu konuda. Niye bu kadar bu olayın üstüne gidiyorum Normalde mesela CNN Türk'ün Lisansının alınması lazım bir özür bile Dilenmedi lisansı derken şey diyeyim, Uluslararası CNN tarafından Uluslararası CNN'in böyle bir Haber yaptığını özür dilemediğini Her şeyin normalmiş bir yayına Devam ettiğini düşünebiliyor musunuz CNN, CNN Türk sadece isimden İbar mi? bir bağları var mı E Tabii yani işte CNN CNN'in ismini kullanabilmesi için bir adeta franchise anlaşması oluyor olması Hı -hı. lazım. E, herhangi bir sadece Türk kanalından bahsetmiyoruz. Evet. CNN International'la gerçi çok fazla ortak yayın yaptıkları bir ortak yayın politikası yürüttükleri söylenemez ama işte kimi zaman çok özel haberlerde vesaire işte uluslararası bazı canlı yayınlarda 40 yılda bir ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'de çok içine kapandığı için o bağ çok... Ama bizim mesela CNN Türkiye diğer kanallardan NTV'den atıyorum ya da Habertürk'ten ayrı tutmamızın bir sebebi de işte bu franchise anlaşması nedeniyle bir e, CNN e, e, ismini kullanıyor olması. E belki şimdi ee, Anadolu Ajansı ile bir franchise anlaşması imzalamış olamazlar mı? Yani seçimlerden sonra evet, baktığınız Nanda, zaman A, A, Türk. neredeyse gerçekten... bütün haberler Anadolu Ajansı haber kaynağıyla çıkıyor. Radikal'den tutun Hürriyet ve CNN Türk'e kadar bütün bu yayın grubunun şeyleri Anadolu Ajansı üzerinden yayın, yayınlanıyor gibi duruyor şu anda. Evet. CNN evet. -E Türk yerine AA e Türk. AA Türk. A Jenne Türk. Türk. Tabii şimdi şöyle bir şey var ya bir telefon geldiğinde alo Fatih <gülüyor> bildiğimiz gibi E, alo e, dendiğinde işte çok güvenilir, son derece güvenilir güvenlik kaynakları. Bir tanesi Ankara'dan. Şu an herhangi bir resmi kaynaktan bir telefonla aranırsa e, herhangi bir haber kanalı o haberi yapmama lüksü yok. Bu kadar acı bir duruma gelindi. İşte hep mesela e, Macaristan'da yapılan bir araştırmada bu soft censorship olarak adlandırılan şeyin ötesinde e, yani e, neyi yazıp neyi yazmaması gerektiğinin e, Bilindiği gazeteciler tarafından bir yumuşak sansür ortamının ötesinde bir fiil yalan haber noktasına geldik. Evet yani o açıdan şey çok önemli çok bilinen artık klişenin ötesinde bir klişe ama yani savaş ortamında ilk kurban edilen tabii gerçekler oluyor. Bu da medyanın zavallı halini gösteriyor. Evet ama bir de üzüntü verici bir kısmı da var bunun. Yani bu kadar bu şekilde haber yapmalarına rağmen, yani yaptıkları haberlerde bu tip kaynakları kullanmalarına rağmen iktidara yakın olan kaynaklar birisini eleştirmeye çalıştığı takdirde Bülent Arınç gibi e, gene bu yayın grubuyla beraber ismini anarak eleştiriyor. Bütün bu çabalar görünmüyor yine de. Ben o açıdan da üzülüyorum açıkçası. Vallahi şimdi tabii Bülent Arınç'ın da bu bütün çıkışları ne anlama geldiği Ya işte yeni bir parti mi kuruluyor vesaire ee, çok biline konuşuldu ee, pek bir yere gittiğini zannetmiyorum ee, bu noktaya da bu şeye de değinirsek e, gündem maddesine proleşeler vesaire bir süre işte e, popüler e, jargonda da kullanılıyor olabilir vesaire ama e, Arınç'ın veyahut da diğer isimlerin AKP'nin e, güç şu anki güç odaklarının dışına itilmek dışında bundan hicap duymak ötesinde çok fonksiyonu olduğunu görmüyorum. Ve çok Erdoğan'cı bir partiyle Erdoğan'ın hiçbir partiyle karşı karşıyayız. Zaten adım adım bu hale geldi. Arınç gibi isimler adım adım tasfiye edildi. Ondan dolayı yeni bir parti veyahut da AKP çatlağını ben şu aşamada görmüyorum. Ama elbette bir sarsıntı yaratıyordur bazı şeyler. bazı ha Sadece muhalifler de değil AKP'nin daha mülayim destekçileri. yani Başka partilere de oy vermeyi düşünebilir destekçileri arasında bir dalgalanma bir acaba ya doğru yönde miyiz? bak işte arınç dahi böyle diyor. E, İkisi e, yaşanıyordur ama ne kadar sürdürülür bu sürer. E, başkanlık tartışmaları sertleştikçe evet belki böyle de bir sağ çatlak ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, geçen hafta biraz bahsetmiştik aşırı sağa çektikçe AKP milliyetçi oyları kazanmak için e, diğer e, veya başkanlık e, söyleminden çok hoşnut içinde bir aşırılık söz konusu. O zaman işte sağ e, siyasette bir e, dönüm noktası geliyor olabilir. Yeni parti çok açık bir ortam geliyor olabilir. MHP liderliğinin değişip de destek alabileceği bir ortam geliyor olabilir. Çünkü şu an zaten baraj altına gidiyor. Destek alacak dediğim barajın üstüne çıkmasından bahsediyorum. Evet. Çok fazla öyle büyük bir oy patlamasından değil. E, böyle bir ortamda bir şeyler belki hareketleniyor olabilir ama Bir muhalefetimizin hali çok kötü. HDP'ye yeşil baskılar ortada. CHP'de de şu an anlamsız bir tartışmanın tam göbeğine yuvarlanmış durumda. Evet, biraz önce onu konuşuyorduk evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Demo yolu olarak yani demokrasi cephesi ve genişletilmiş bir büyük müca demokrasi mücadelesi vermek yerine e Onlarla evet. uğraşıyor Atatürk resmi indi kalktı filan diye ama böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderi yani e, Şahin Alpay da yazmıştı geçenlerde e, yani e, de, e, sosyal demokrat devrimi e, de tamamlamalı filan diye konuşuyorlar kendi aralarında ama hangi devrim ne sosyal ne demokrati diye de sormuştu Şahin Alpay da gerçekten hiçbir zaman da öyle bir şey olamamıştı <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bir de şeyin üzerinde durmak istiyorum yani bu gazetecilerden tam bahsetmişken bir grup gazeteci de orada yazmaya oraya bizzat gitti aralarında işte evet. başlangıcın Ergun Bava Han'ın bulunduğu ve önemli bir perdeyi aralama fırsatı yakalamaya çalışıyorlar. Mesela evet. bu, bugün Ergun Bava Han Özgür Gündem'de şeyi yazmış. Sur Toledo olmasa bile Suriye olmuş diye çok önemli şeyler söylüyor işte. Yani gerçekten de akıl almaz bir durumda. Her ne kadar çevre bakanı normal hayata dönmek üzere diyorsa da pek öyle görünmüyor yani. Tabii yeni asker ölümleri de söz konusu ee, bölgeye gidenler bu arada e, Ceral Başlangıç, Ayşe Yıldırım, e, Sait Sefa, e, Ceral Sözeri, Ergun Babağan, Evrim Kurdoğlu ve e, e, Önder Öner'le Tunca Öğreten e, dizileri ilk defa gitti ve Ve haber nöbeti diye internette ararsanız bir blog var. Evet haber ee, Oradan da takip edebilirsiniz. İşte bu bahsettiğim gazetecilerin bu hafta kendi yazıları olacak. Ee, önemli olan tabii yeni insanların hep gidiyor olması. Ee, sürekli bu devri daimin bir anlamda sürüyor olması. Her hafta birilerinin haber yapması. Ee, ve işte şöyle bir şey var. Gerçekten bölge gazetecileri büyük baskı ama Genç muhabirleri ben takip ediyorum. Gerçekten bu konuda daha fazla destek de olmamız lazım hepimizin. Bir kere onların yazlıkları, yayın organları belli. İşte Jin Hadiha, ondan sonra Özgürgünden vesaire. Ya böyle haber kanalları maalesef Türkiye'nin tamamı tarafından takip edilmiyor. Evrensel mesela vesaire keşfi ediliyor olsa çünkü gerçekten canlarının dişinelerine bu anlamda ya yani bugün için söylüyorum. Bu kanallara bakmayanların da bakması aslında lazım. Fakat ne oluyor? Tabii ki işte bunlar ki yanlı haber kanalları olarak işte örgütle ilintili haber kaynakları olarak anılıyorlar vesaire Maalesef gerçekte o zaman canını ortaya koyarak takip eden muhabirlerin işleri de ortada kalmış oluyor. Bugün IMC gibi mesela kanallarda televizyon kanalı işte ve ortada daha bir kanal olmasına rağmen Siyaseten de kaç kişi her gün internetten açacak veyahut da uydudan açacak da seyredecek böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, modern insanın maalesef de hayatında zaten haberi ayırdığı kısıtlı bir hap gibi bir zaman var. Onda da işte e, merkez medyaya sızabileni e, veyahut da işte bütün bazı haber kanallarından e, daha objektif bütün haber toparlaması yapmaya çalışanların sızanları tarzı. Ee, ama ben bakıyorum bütün e, şeye, ülke geneline baktığımda e, büyük bir tabii konuyla ilgili. Ee, sokakta yürüdüğünüzde, ettiğinizde, insanların biraz hayatına, e, Türkiye genelinde değdiğinizde, sırada insan hayatında hiçbir şey yok. Sadece şehitler var ve bir savaş var, o kötü terör örgütü var. Arada işte <gülüyor> Poledo olacak e, Sur'a da inanılır, Sıt keskin nişancılara da inanılır iki güne, üç güne bitiyor ya da inanılır. Davutoğlu bunu söyleyeli. Bir aşağı yukarı bir aydır söylüyor zaten. E ne oldu o bir ayda? Bir sürü insan öldü daha üzerine. Tabi bu arada şunu da ekleyeyim. Sırp Kefkinci nişancı olayının üzerine tabi Cizre'deki ulaşılamayan yaralılar hikayesi var bir türlü. Yılan hikayesine dönen. Ve orada da komplo teorilerine göre mesela Abdurrahman Dillipak'ın komplo teorisine göre Vatikan, Her türlü bir takım böyle şey Hristiyan kuşağı oluşturulması için şeyde bölgede bir özellikle Mezopotamya devleti oluşturulması için uluslararası çabalar sürüyor. Doğu bir şeye bakarsanız orada İsrail'li ve Amerikalı generaller var. Havuz medyası bakarsanız Rus general var. Böyle bir karışık ortam yani. Evet. Ee, Sanırsınız işte Birleşmiş Milletler müdahalede bulunmuş. Yaptığım çok önemli. Ee, haber nöbetine de en azından bu açıdan e, bir tıklayarak bir bakarak e, takip etmeye çalışarak destek olalım. Evet önemli o. Yani çok da çarpıcı bazı bilgilerde geçiyorlar. Yani şeyde mesela Ergun Baba'nın bugün çıkan yazısında bu nöbetten de bahsederken denbej evi yani ses sanatçıları evine giriyor. E, mahalledeki evlerin tamamının kapısı ya da koçbaşı ya, koçbaşı ya da bomba atarla kırılmış. Dengbeş evi de aynı akıbete uğramış. Zemin katı yakılmış. Bahçedeki heykellerden biri hariç tamamının kafası koparılmış. Bu da ilginç. IŞİD gibiler diyormuş bahçedeki biri. Kırılmayan heykelin özelliğini de merak ediyor. Figürün secde etmiş bir halde olmasından kaynaklıydı herhalde diyorlar. Böyle manzaralar yani. Bu, bunlar tabii çok acı. Şimdi, e, o kadar çok farklı görüş var ki bu arada Kürt'in kendi arasından da e, örgütten nefret eden... Ve son derece işte aslında bu şeyleri operasyonları desteklemese de ya orada işte zaten destek veren yok örgüte herkes onlardan nefret ediyor diyen de var. Son derece artık bölgende yaşayıp da hiç normalde sempatisi olmayacak kent. Daha radikal bir çizgiye savrulanlar var. Ee, onun dışında e, bütün bu olanların mağduriyetini yaşayan ve şaşkınlık, ne yapacağını bilmez bir çaresizlik içinde insanlar var. Bu çok e, parçalı bir tablodan bahsediyoruz aslında. Ama burada benim en ön planda gördüğüm insan acısı ve derdi ve sıkıntısı. ya Savaş ortamında bir şehirinde yaşıyor olmak. E, ya kendi şu an bulunduğumuz şehir ortamının birden bir savaş manzarası. Düştüğünü düşünün. Ee, çocukların okula gidemediğini, her taraftan duvarlar yükseldiğini, zaten diğer gidenler e, bilirler. Orada savaş e, sesleri bir anlamda uçaklardı, kalkan savaş uçaklarıydı vesaire. Zaten e, bir parçası hayatın hiç bu e, almadı ama bir de bir anında patlamaların hemen yanı başınızda olduğunu düşünün. Ya hadi surda zaten bir şekilde kaderi sura bağlanmış olanların e, dramlarını bile. Evet. Yani bu e, bağı e, kuruyor olabilirsek e, herkes, hepimiz e, o propaganda savaşında işte terör örgütü, o bilmem işte özgürlük savaşçısı, o bilmem ne bu gereksiz tartışmalara, şu an için gerekli olmayan tartışmalara düşmeyiz. Bunlar bizi işte en başta Tahir Elçi'nin ölümüne götüren, bir de artık unuttuğumuz üstünden sadece birkaç ay geçmesine rağmen e, olaya götürüyor. Bunun tartışmanın ortasında olduğu için Tahir Elçi bir anlamda bir de hedef evet yani belki de şeyden de bitmek üzere süre ama bahsetmek evet. kısaca bahsetmek de şey olabilir yani ben de naçizane son bülten yazısında değinmeye çalıştım aslında gerçek anlamda bütün uluslararası kuruluşların bugüne kadar yani geliştirdikleri kriterlere uygun olarak bir savaş halindeyiz bu Yani mesela şeyim başbakan başta olmak üzere çeşitli yetkililerin ağzından işte çevre bakanına işte düzenme normale dönüyor hayat filan şeklinde konuşmaları var. Yakında bitecek her şey işte yeniden inşaat yapılacak, yıkılan binalar tamir edilecek filan. Bunlar hepsi mevcut savaş içinde oldu yani sayısı mevcut yıl ve bir yıllık bir dönem periyod içinde bini aştığı zaman e, şiddet yoluyla hayatını kaybedenlerin sayısı işte Uppsala e, e, bu konularla uğraşan Uppsala örgütüne mesela göre e, kesinlikle savaş sayılması gerekiyor ve öyle de zaten görüntüler. Bütün. Yani Diğer geçtiğimiz şey... Ekim ayında e, Esad da aynı şeyleri söylüyordu. Suriye'yi yeni baştan inşa edeceğiz diyordu Rusya'yla evet. beraber terörizm yendikten sonra retorik olarak pek bir farklılık yok içerik olarak değişebilir ama sanki yani savaş plan yokmuş ve böyle bir geçici şey durumundan bahsediliyormuş gibi buna da dikkat çekmek istedim yani ne açsam Evet çok çok önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Çünkü o işte kısacık sürecek hali aslında Kasım'dan beri devam ediyor. Farkındaysanız askerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bil fiil e, operasyonların içinde yer almaya başlamasından beri işte bir haftada bitecek bir ayda bitecek bir güne kaldı iki gün kaldı e, gibi söyleniyor. Ve yeni asker ölümleriyle işte emniyet güçlerinin ölümleriyle e, bu iş devam ediyor işte bu son açıklamalar yapıldığından beri Davutoğlu vesaire tarafından yaklaşık 10 asker ve güvenlik görevlisi öldürüldü. Evet yani 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi zaten şeyin yaptığı yılbaşı münasebetiyle yaptığı konuşmada Erdoğan'da Tayyip Erdoğan'da 3500 küsur insanın öldürüldüğünü açıklamıştı zaten sadece terörist olarak öldürdüğünü yani Hadi geçen diyelim, 27 yaşam. Temmuz'dan evet. bu yana... 27 27'ydi galiba. Ee, açıkça 6 aylık bir süreden yaklaşık 6 aylık bir süre içinde Türkiye savaş halinde. Savaş halinde ve bunun işte hala ağırlığını ya en büyük şehirlerinden Güneydoğu'sunun en büyük şehirlerinden biri olan Diyarbakır'da savaş halinde ve yani herhangi bir yerden bahsetmiyoruz. Ya gerçekten bugün sur biter başka bir yer başlayabilir. Yani bunu nasıl tutacaksınız? Bir de bahar geliyor. Bahar Hı. ayları zaten ların genel olarak yükseldiği dönemlerdir. Hep bu daha önceki tablolara da baktığımızda çatışmasızlık zamanları dışında zaten böyle bir durum var. Bir de işin üstüne eklenen bu Halep düştü düşecek halimizde şey, Halep'de Türkiye'nin işte destek verdiği bir takım ılımlı dersiniz o radikal dersiniz neyse ilginç muhalifler diyelim biz onlarla bağlantısının kesilmesi diyelimiz standla beraber böyle macera e, turizmi diyeceğim macera dış dış ilişkilerimizde e, böyle şey bir e, dönüm noktasına da geldik çaktırmadan e, Halep hakikaten de işte şey e, Türkiye ile bağlar kesilmesinin ötesinde bir de yeni bir mülteci akını da var e, Ben bağının kesilmesini bu radikal e, ya da ılımlı e, olan muhalifleri iyi bir şey olarak görmüyorum bu arada dinleyicilerimiz ama böyle bir maceralarımız var Süren ülke olarak hep ve bali hepimizin e, boynunun üzerinde olan e, hiçbir de olamayan üzerinde e, bu politikalarımızda da işte böyle bir noktaya geldik şimdi hem e, 70 milyon teciden bahsediyor yeni e, Davutoğlu e, ve geçtiğimiz günlerde de e, bir haber vardı biliyorsunuz e, sanırım geçen hafta da buna değindik yaklaşık 10 yıl içinde 5 milyon Suriyeli bir ifrstan bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> ya bunun bu işte eee Mevlüt Çavuşoğlu e, e, pardon Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu şu an Güney Amerika'da çünkü zaten o konuyla da ilgilenen Volkan Bozkır AB Bakanı e, Avrupa Birliği istemedi. Bir e, şey a, Avrupa Birliği'nden biz para istemedik. Onlar verdi. Vermek böyle almak e, o paralar sanki böyle şey oyuncakmış gibi. Hıh. E, sanki e, böyle mekar. önüne atılıyormuş gibi. <gülüyor> lütfen alın bu 1 milyar doları diyorlar lütfen alın bu on milyar doları mı demişler hay bu o şey 3 milyar dolarlık da milyar şey milyarlarla ilgili şey verilecek şey bir alınacak verilecek para gibi böyle hani Avrupa verdi işte falan Avrupa kendi verdi falan o nasıl kullanılacak kim bilir tabi bu arada bir 10 milyar evet. dolar da geliyor da o yüzden sordum en son yapılan ha. toplantıda 10 evet. milyar dolar karar çıkmış. Valla Avrupa Birliği tabi yapsın bu paraları önüne atsın. Kendi şu an ben romanlarla ilgili bir projeyi biliyorum. 2 milyar euroluk şey, 2 milyar euro değil tabi de yani yanlış söyledim. Çok özür dilerim. Çok saçma bir şey oldu hata tabi. Yaklaşık 4-5 milyon euroluk bir şey olması lazım. Milyarlara alıştık böyle. Evet. Geri <gülüyor> gelince O proje yürümüyor. Yani bu romanların aslında Türkiye'de hayatını değiştirebilecek milyon eurolar benim bahsettiğim projede. Ama hiçbir yere doğru düzgün harcamaya ve şu an o proje o kadar e, e, yapamayacak ve tamamen parayı aslında çarçur edecek e, herhalde de belli e, rüşvetleri veyahut paraları oraya buraya sızdırarak rüşvet şey yoluyla yolsuzluk yoluyla vesaire kişi, kimselere verilmiş durumda ki proje işlemiyor. Avrupa Birliği eğer parasının Türkiye'de böyle kullanıl kullanılmasını istiyorsa bravo yani ne diyeyim de Tabi bu gene Türkiye'nin e, sıradan insanların üzerine ağırlık olarak dönecektir. Ne olacaktır? İşte bu paralar çarşur oldukça e, bir takım e, insanların cebine girdikçe e, hem işte sorunlar çözülmeyecek Türkiye'de. E, mülteci da devam edecek e, maalesef. Ondan sonra işte şey olacak e, işte bu Türkler de yolsuzdu, kötüydü, şöyleydi, böyleydi diye. Evet. Ve bize daha çok engel olarak Avrupa ile bağları geri dönecek. <gülüyor> ne diyeyim. Evet. Peki konuşmaya evet. devam edeceğiz tabii maalesef. Evet. Tabii biz son bir şeye dikkat çekeyim. Cumhurbaşkanı'nın e, Güney Amerika seyahati, bu seyahatin anlam ve önemi nedir? E, hep başkanlık e, sistemi olan ülkelere gidildi. E, yani Orada Peru, Şili ve Ekvador e, herhalde bu dönemde tesadüf olmasa gerek. Hmm. Onu evet. gözden kaçırmıştık. Evet haklısın. Yerinde görelim Biz, ziyareti herhalde. Şili'nin müteahhit açığı vardı. O yüzden iş adamlarıyla beraber e, gittiğini düşünürtük. Evet, evet ama. tabii o tarafı da var işin. Yani ha, bir tamam. e, ekonomi, ekonomik boyutu orada. Aynı zamanda Çika'nın da şubeleri açılıyor burada. Çika biliyorsunuz e, hep başbakanlığın da e, örtülü ödeneğini kullanarak dünya çapında e, yatırımlar yapıyor. Biraz ideolojik tarafı da olan. Dış ilişkiler kuruyor. Evet. Bir de evet. şey diplomatik açıdan bitti vaktimiz biliyorum ama diplomatik açıdan problem yaşanmayan nadir ülkeler olarak ufak bir sıralama yapmaya çalışacağız önümüzdeki günlerde Latin Amerika ülkeleri de bunların içerisinde yer alıyormuş. Evet. Bu, bu arada bizde küçük bir, bir, e, bir haber mesafe var. Evet. <gülüyor> evet. Küçük evet. Bir haber vererek bitirelim istersen. Tabii. Senin de bilgin yoktur. Biz burada. Selahattin Can ve ben konuştuk. Emre'ye de danıştık. Açık Gazete'de de başkanlık sistemine geçiyoruz. Ee, Ömer Mahdi'nin başkanlık referandumunda. İsim, i̇sim vermeyelim. Oldu. Rakibiniz var mı? Eş başkanımız yok. Söyleyin. E <gülüyor> yok tamam. Oyun size Ömer Bey yani. Teşekkür ederim. Kapatıyoruz. <gülüyor> Biz de <gülüyor> biat kültürü içindeyiz. Görüşmek Teşekkür ederim. üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Teşekkürler.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 Gyönyörű, szép, szép. Üdvözöllek, újra találkozunk. Üdvözöllek, újra találkozunk. Üdvözöllek, újra találkozunk. Üdvözöllek, újra találkozunk. Üdvözöllek, újra Çıkara sonuç demiştik ama Elistir evet. de gitmiştik hatırlarsınız geçen hafta yani bazen o kadar abuksubuk maçlar oynuyor ki dedik yani kazanması gerek şimdi kaybediyor ee, istatistik tabi biz spolitik sorumadığımız için e, istatistikleri genelde okumadan sonucu odaklı olarak bazen de yorumlar yapabiliyoruz işte medya baktığımız zaman yani evet maçı Ancerik Keldal kazandı yani e, iyi bir direnç gösterdi. Ama ben benim yorumum şu e, Serena Williams kaybetti maçı. Yani, e, teniste iki tane önemli istatistik vardır. Bir tanesi Winners'lar yani e, doğrudan kazandığı puanlar e, diğeri de yapmış olduğunuz basit hatalardır. E, bu iki istatistiğe baktığımız zaman iki istatistikte de e, Serena'nın e, Kerber'e karşı e, iki misli üstünlüğü bulunuyor. Yani hem doğrudan kazandığı puanlar hem de yapmış olduğu basit hatalar. Yani Serena Williams o kadar çok basit hata yaptı ki Yani, evet ben yani, şunu yani ben bu maçı rahatlıkla kazanırdım. ya istlisteik şunu söylüyor ben bu maçı rahatlıkla kazanırdım. ama kazanmadım yani ha fizziksiz ki ya bir şlantsın elelim nasıl olur olur mu böyle şeyler ya yani acillik kendini hiç mi ee, bu payı yok yani hak etmedi mi e tabii ki sonuca baktığımızda göre, zaman hak ediyor ama hani Şimdi Sharapova birazcık göstereyim yani ee, ne bileyim mesela Serena Williams'ı yenebilecek potansiyel dolarla tekrar baktığınız zaman e, bunlar hiç yuvarlık gösterebilir ama hiç akılda olmayan bir işte Serena Williams'ı böyle şok bir sonuçta da mağlup edebiliyor. Evet Avustralya açık tenis turnuvasından bahsediyoruz ve Serena Williams mutlak favori olarak gösterildi hatta senin Evet. ihtimal pek dışı gördüğüm bir şekilde sürpriz bir yenilgiyle ikinci oldu yani kazanamadı. Evet. evet, evet, evet. Yani sadece benim değil yani. Herkes evet. evet. e Serena. Yani bir daha bir programı yapsarken ben yine serenayı favori gösterirdim. Yani öyle artık dürüst olayım. <gülüyor> Peki şimdi bu Ahmet Spor ve Fenerbahçe maçındaki favori nedir? ya şimdi hafta hatırlarsanız, bu konuyu konuşmuştuk ben ne demiştim yani, ben de sportif başarısını konuşalım hele ki Türkiye'de e, futbol kulüplerinin gelirlerini artırmak istiyorsak futbolun gelirlerini çeşitlendirmek istiyorsak yani futbolun güzelliklerini konuşmak gerekir diye bir e, yorumda bulunmuştum e, ve iki gün sonra e, amet Spor, sportif olarak yani başak şehirde iki iki kalmasın da çok önemli ve dikkat çekici bir skor olduğuna da e, dikkat çekmiştim Belli ki e, mesela Bursa Spor bundan iki ders e, Yani Başakşehir'e e, iki gol atmak İstanbul'da e, çok önemli bir başarıydı. E, çünkü Başakşehir e, Süper Lig'deki performansına bakarsak çok az gol yani e, çok his fonma yapan e, bir takım. E, ve böyle bir takıma karşı e, Ahmet Spor alt kümeden gelen e, bir takım iki gol atıyor. Tam biliyorum ki Bursa Spor fazla sinir etkili küçümsedi ve e, amatspor yetkiline deplasman aldırarak e, Çeyetinle kaldı. Şimdi seyirci, ki... seyircisiz oynayacağı e, kararı çıktı. Bir de e, Deniz Nakliye'de 12 maçlık e, ceza var. Ceza var çok e, ve 12 resmi maçtan men ve 19.500 lira da para cezası. Evet, aslında 14 maça kadar bir ceza istemişler da 12 maçlık da kaldı. Yani Ee, aslında Ahmet Spor'un e, spor başarısı üzerinde e, herkesin konuşması e, gerekirken yani kupaların e, güzelliği de burada yani bu, Avrupa'da da bu şekilde dedi. İngiltere'de olsun Fransa'da olsun Böyle alt kümelerden gelen takımlar kupalarda bazen e, mucizevi e, sonuçlara imza atarlar Ve futbolun e, güzelliği konuşuyor işte bunu nasıl başardılar bu başarının e, kahramanları kimlerdir e, çünkü bu Futbolun ekonomik değerine, marka değerine bir katkı yapar. Ee, sürprizleri de severiz biz. Ee, bakın hiç kimse bu, ama sporun bir spor mu, başarısını konuşmuyor. Ee, bu değer nasıl yaratılmış, e, üzerinde kimse konuşmuyor. Ama tam kurallar çekildikten sonra öne bir ceza var. Yani e, çok hassas da bir e, bir konu olduğunun da farkındayım. Ama ne olur olsun bir ceza mesela verilen ceza sevgilisiniz oynama, oynama cezası yani böyle bir ceza vereceksiniz bile ne bileyim kurallar çekilmeden önce verdim. Çünkü kurallar çekildikten sonra ne kadar da bu ceza haklı olursa olsun ister istemez futbolun o güzelliğine gölge düşüren bir tabloyu ortaya çıkartıyor. E İstersemez polemiklerin e, başlangıcını oluşturuyor. İşte bu yönetim değil yani böyle bir yönetim anlayışıyla işte futbolun siz marka değerini e, istediğiniz seviyelere çıkartamazsınız. Tam tersine e, futbolun değersizleştirmiş olursunuz. Yani bugün mesela bir anket yapılsa futbol denildiği zaman insanları sorulsak ki futbol dediğiniz zaman aklınıza gelen ilk şey nedir? Tabii ediyorum ki verilecek cevapların çoğunluğu olumsuz e, sözcükler olacaktır. E şimdi böyle bir renkte varken siz e, futbolun e, dilini nasıl çeşitlendirebilirsiniz? Nasıl e, yeni sponsorlar bulmaya çalışırsınız? Hangi sponsor şirket ismini böyle olumsuzluklarla dolu bir spor dalıyla birleştirmek ister mesela? Yani hep olayın e, ekonomik boyutuna da bakıyorum. Dolayısıyla e, verilen cezaları eee zamanlama açısından e, tasvip etmiyorum. E, evet. Yalnız za zamanlama mı yoksa mesela e, yani ideolojik propaganda cezası verildiği de söyleniyor. Yani içeriği de e, bir hayli tartışma konusu. Neden mesela seyircisiz oynatma kararı alıyorlar? Yani başarıyı kutlayarak e, hatta biraz da barış için e, yorum yapmaları o, onun bir Kürt takımı olduğunu biliyor herkes. E, böylesine bir e, Beklenmedik, kimsenin de hemen hemen beklemediği bir başarı kazanmasıyla daha önce de konuştuğumuz gibi kutlama hakları. Yani bu galibiyeti topraklarımızda elli günden fazla süredir süren zulümde hayatlarını kaybedenleri ve yaralılarımıza adıyoruz demesinden dolayı. Deniz nakiyede de ceza veriliyor ve da bazısı bankart açtı vesaire diye. Bütün takımı seyircisiz oynamaya mahkum ediyorlar. Bu biraz adaletsiz değil mi bu? Yani az önce ifade ettiğim gibi, evet. Yani e, futbolun e, o e, güzelliğine e, yakışmıyor. Yani oradaki o, bir alıntı e, söz konusu. Yani ne olursa olsun bu takım e, Türkiye kupasında son 8'e kalmış, kimsenin şans vermediği alt diktenden gelen bir takım. Ee, yani orada telakatan oyuncular var. Ee, bu oyuncuların e, sadece oyuncu değil, işte teknik kadrosu, yönetim kadrosu. Yani işte ben bunların bir e, spor adamı olarak e, başarıya giden yolda akıtılan e, alın serinin e, bir şekilde ödüllendirilmesini e, isteyen bir adamım. E, dolayısıyla e, dediğim gibi yani bir ceza vereceksiniz de. ...sahametliliği yöneticilerin açıklamaları vardı... ...yani Fenerbahçe çıkmasaydı ...acaba aynı ceza verilecek miydi... E, ...şeklinde... Yani, e, ...bunlar tabii doğru yönetim politikaları... ...değil ama şunu da... E, ...eklemek istiyorum... ...mesela tribündeki... E, seyircilerin e, davranışları... ...belirlenen kurallara uymuyorsa... ...genel anlamda konuşuyorum... ...başka bir örnek vereceğim çünkü... ...mesela İtalya'da iki gün önce... E, ...Lazio-Napoli maçı vardı... E, Lazio'nun taraftarlar Napoli'deki e, Napoli'nin isle geldi oyuncusunu hedefleyerek, şey maymun, e, siz e, şeklinde tezarda bulundular ve e, sizin oynama cezası aldı. E, Lazio e, takımı taraftarlarının bu davranışından dolayı. Yani eğer e, Stadion'dan taraftarlar e, belli kurallara uymuyorlarsa tabii ki e, bir ceza verilecek ama işte bu cezaların e, polemik yaratmayacak şekilde e, verilmesi e, gerekiyor. E, yani a, bir tesadüftü işte aslında bizim üretim çalışmamızı çünkü federasyon daha sonra açıklama yaptı bu konuda. Yani e, biz e, kupa e, sonucunu bekledikten sonra bu açıklamadık. Yani bizim üretim çalışmamızdı. Böyle denk geldi gibilerden ama e, tabii e, inananlar var, inanmayanlar var. E, evet. işte, e, Cem, Bu tür şeylere izin vermek gerekiyor. Evet Cem Bey bir şey daha sormak istiyorum. Ben metotla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bir sporcunun sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sebebiyle spor hayatının e, durdurulması, e, müsabakalardan men cezasına verilmesi gibi bir durum nasıl gerçekleşebiliyor? Bilmediğim için soruyorum gerçekten. Çünkü... Hı hı. E, Barış olsun diyorum diyen Ahmet Sporlu Deniz Naki'ye tarihi bir ceza verildi. 12 resmi müsabakadan men cezası verildi. Bunun sebebi de e, internetten, sosyal medyadan yaptığı paylaşım. Şimdi ben bir hukukçu, hukukçu değilim. Ee, sosyal, me yani mesela üniversitelerde de e, bazen e, sosyal medya üzerinden e, yorum yapan akademisyenler oluyor. Bazen soruşturma açılıyor mu bazı duyuyorum bazen açılıyor, bazen açılmadan da bir takım yaptırma uygulanabiliyor. Tabi hukukçu olmadığım için bir yorum yapamayacağım bu konuya hı hı. ama sonuç itibariyle bir ceza verilir onun tahkimi vardır. Tahmin diyorum ki tahkime de gidilecektir. Tahkimden sonuç alınmadığı zaman da belki Yine bir üst yol Başvurulabilir yani Evet ben şeyi hatırlıyorum Gezi Parkı eylemleri sırasında Allah belanızı versin Çapulcular diyen Milli Güreşçi Rıza Kaya Alp vardı hatırlarsınız Sosyal medya evet, üzerinden evet, evet, evet, Ona evet, bir ceza verilmiş evet. miydi hatırlıyor musunuz Ya da Ermenilerle evet, evet. de bir gönderme evet. Yani Net bir şey hatırlamıyorum ama Hı. Sanki verilmedi gibi ama Bireyim işte onu. İçeriye bakıyor yani. yani yönteme değil yani yapılan açıklamanın içeriğine bakılıyor. İçerik ne, ne taraflı olursa ona doğru vekilleniyor e, bu cezada. Peki siyasi simge kullanmak açısından ben de şeyi söyleyeyim Cem. E, yani mesela e, bir dönemde de çok e, yaygın kullanılan e, Rabia işareti vardı. Evet. E, başta Emre Fenerbahçeli, Emre olmak üzere bazı futbolcular bunu sık sık kullanıyorlardı. Onlara da bir ceza verildiğini hatırlamıyorum. Yani konu ya. yöntemle evet. mi alakalı yoksa yapılan içeriğin, yani yapılan sembolün ya da paylaşılan e, yapının içeriğiyle alakalı mı? Yani işte e, benim düşüncem adil olmak gerekiyor. Yani evet. e, birilerine bir ceza veriyorsanız adil olacaksınız. E, kim ne adalet çerçevesinde e, bir uygulamaya gideceksiniz ama bu adil olamıyorsanız O zaman istesemez e, ciddi bir yozlaşma, ciddi bir e, toplumsal kriz e, söz konusu oluyor. Bunlar tabii e, tasvir edeceğimiz şeyler değil ama ben hep şunu söyledim: e, İnsan olmayı becelmek gerekiyor. Şimdi e, bunun için tabii bir gayret göstermek lazım. Bazen öğrenci merak ediyor, insan olmak demek ki işte insan değil mi? Yani evet, insana benziyor ama insan olmak bambaşka bir şey. Evet mesela bir de şey var Cem. Ee, yani e, mesela e, Ahmetspor kulübüne adına bu şeyde yapılan bir e, e, tweet hesabından atılan bir şey var. Ahmetspor Kulübü olarak Bursaspor deplasmanında alınan iki birli galibiyeti Surda, Cizre'de mevzide direnen gerillalara ve fedakar Kürdistan halkına armağan ediyoruz diye bir şey e, yazılmış. Onun onun da Ahmet tesislerine de bu tweetin üzerine baskın yapılmıştı. Hatta hmm. futbolcuların yemek yediği bir sırada kulüp tesislerine evet, gibi 2 gün önce polisini yapmış olduğu bir baskın. Ha, ama oluyor. ajan provokatör olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ahmet spor Kulübü açıklamasını yaptı futbol şubesi sorumlusu ve sahte bir hesaptan atılan tweetler gerekçe gösterildi diyor. Bizim resmi hesabımız Amethspor sıfır yirmi birdir. Dışındaki paylaşımlardan nasıl sorumlu tutulabiliriz diyor. Tabii um, yani bu, geçen hafta da söyledik. Yani bir takım provokatör olacaktır. Yani e, işte bir kaos bunu konuşuyoruzlar bir, bir, bir kaos yaratmak istiyor. Yani e, ve günümüz teknolojisiyle, iletişim teknolojisiyle. E, bu yaratılmak istenilen konusuna e, çok e, uygun bizimin zemin e, sunuyor. Ama işte bu e, provokasyonlara gelmek lazım. Yani e, gelmek için de pozitif şeyleri konuşmak lazım. Yani mesela ben merak ediyorum. Yani Ahmet Spor nasıl oluşturuldu? Hedefleri neydi? Bütçesi neydi? Acaba o Ahmet Spor'un kadrosundaki oyuncuların e, kaçta kaçta o bölgenin insanı Yani merak edip araştırabilirdim ama e, çok işim olduğu için bunları pek araştıramadım ama mesela spor medyası bunu yapabiliriz işleyebilirdi işte Bursa maçı öncesinde de e, bir sürü şey yazıldı konuşuldu e, ama hiçbir şey yaşanmadı yani futbolun güzelliği söz konusuydu işte Ahmet gitti e, Bursa Spor Yenis tadında iki bir mağlup etti bilin hakkıyla e, çok büyük bir e, spor başarı elde etti ya, bu güzellikleri biz konuşursak güzellikler işlenirse E, çirkinlikleri kimse görmez ya da o çirkinlikler amacına ulaşmaz ama siz evet. güzellikleri konuşmazsanız o çirkinlikler dominant olur ve o çirkinlikler e, bir şekilde zafer elde ederler yani e, bunları görmek e, bunları değerlendirmek e, lazım diye düşünüyorum ben. yani e, güzellikler konuşulmazsa meydan çirkinliklere kalıyor. Bilmiyorum, yanlış o Yok doğru bence de tabii. Bence de. Fakat e, ceza kalkmazsa maça çıkmayız diyen de açıklamaları vardı. Ahmet As Başkanı Edemenin. Ben yani, yani, öyle bir şey Ol, olacağına ihtimal vermiyorum ama tabii e, bu tabii biraz duygusal bir söylem. E, tabii ki e, üzüntünün vermiş olduğu bir söylem diye düşünüyorum ben. Tabii ki e, okul üreticileri kendisini önünde oynamak ister. E, hatta ne bileyim e, belki Diyarbakır'daki spor testleri bir gün değil ama şan, maçın şanlı Yufa'da da oynama ihtimali vardı. Yeni bir stat. Hani orada oynarsın. İşte o 25-30 bin kişi stat dolsun. Hani insanlar bir coşku yösesiyle. İnsanlar e, bir mutlu bir 2 saat, 3 saat. Hatta sadece 2-3 saat değil ama bir maç öncesi heyecan, maç sonrası heyecan. İnsanlar mutlu olsun sporla yeri takımlaşılan sorunları bir parça olsun unutsunlar. E, kulüp biraz para kazansın. Yani e, öyle bir maçı siz seyirciler oynattığınız zaman e, kulübün de kasasına bir para girecek. Çünkü bu, burada bir para dönüyor. Bunların bir maliyeti var. E, bu her açıdan yani seyirciler oynanması her açıdan futbolun menfaatine olacakken e, ama e, işte e, futbolun aleyhine olacak bir kararda futbolun yönetim e, kazanması veriyor. Yani ben bunu anlayamıyorum. Yani ben, bana, bana en çok rahatsızlık veren tablo bu mesela. Evet. Yani bayağı kaotik durum devam ediyor herhalde maalesef. Evet, evet. Size bir şey söyleyeyim bu arada. Mesela, trans, bilmiyorum, sorunuz var mı yok mu ama bu konuyu kapatmak gerekirse e, bu transferler mesela ara transfer dönemi kapandı. Ve dikkat ederseniz Çin kulüpleri en fazla para harcayan kulüpleri oldu. 258 ama. milyon euro. Evet müthiş bir evet, şey. evet. Nasıl oluyor yani Çin kulüpleri? Premierlik kulüplerinden çok daha fazla para harcadılar. Hiç nasıl diye bir soru aklınızdan geçiyor. Bu soruyu biraz mı çünkü ilginç süreçler yaşanıyor tabii burada da. Çinli ve para onda. Ya aslında şöyle bir e, third, e, İngilizcesi, third part ownership dediğimiz e, üçüncü Türkçeleştirmek gerekirse üçüncü parti sahipliği diye bir kavram var e, bu transferler döneminde oyuncular üzerinde yapılan yatırımlarla ilgili bir e, kavram bu e, işte bir takım şirketler e, oyuncuların, sporcuların e, haklarını üzerlerine geçiriyorlar X dolucu diyor anlaşma yapıyor bak diyor ben diyor senin 5 yıllık şeyini alıyorum diyor yani anlaşma yapılarken ben arasında ondan sonra senin bundan sonra 5 yıllık işte transferlerini ben halledeceğim yani. i̇şte istediğim kulübe götüreceğim getireceğim falan bundan da işte belli bir payım olacak benim diyor tabi bunu yaparken de bu şirketler bu oyuncuların haklarını Başka yatırımcıları da pazarlayabiliyorlar. Yani. Mesela bir şirket geliyor diyor ki size ya diyor bir oyuncu var diyor şu anda değerini bildiğini diyor ama yani kısa süre içinde 5 liraya çıkacak, i̇şte, e, pay almak ister misin? E diyorsun tamam ben yüzde 20'lik yüzde bir pay alayım. Yüzde 20'si yüzde 30'lu payını alıyorsun. Yani aynı borsadaki e, hisse senetleri gibi. Sonra oyuncu bir kulüpten başka bir kulüpten geçtiği zaman e, tabii değer kazanmış oluyor. E, sen de buradan eğer oyuncu üzerinde evet, bir hakkın varsa sen de bu transferden para kazanmış oluyorsun. Tamam biz de bu programda artık başlatalım bu iddiaları falan. E, kendi aramızda oynayalım. Belki biraz da biz de para kazanırız. <gülüyor> para kazanmak için çok fazla e, sermaye sahip olmak gerekiyor. Var. Buluruz. <gülüyor> Başkanlık sistemi de yakın zaten açık gazete içerisinde. Yalnız, yalnız he, hep dört kişilik ekibin tamamını eş başkan yapmaya karar verdik biz. Eşsiz e, ya, başkanlık. Gerçek, gerçek demokrasi demek <gülüyor> ses konusu. <gülüyor> Peki son olarak bir de şeyi söyleyelim. Rus haltercilere doping cezası gelmiş. Stanazolol maddesi kullanıyorlarmış. Altın madalya kazanmışlar. 2009'a kadar kadar yarışmalardan men. Bir de Liverpool tarihinde ilk defa you'll never walk alone'u söyleyemeyecekmiş. İlk defa yalnız yürüyecekmiş. Çünkü bilet fiyatlarını protesto etmek için Liverpool taraftar grupları Anfield Road'u 77. dakikada terk etmeye hazırlanıyorlar diye de bir haber var. 77 Liverpool'un plakasını <gülüyor> <gülüyor> Yok ee, 59 sterlinden 77 sterline çıkarın. O yüzden hı. o yüzden en yüksek fiyat fiyatı. <gülüyor> Şimdi e, bu doping cezaları e, çok e, sürpriz değil e, uygulanan bir. E, bu Türkiye'de biz, biz de ceza almıştık e, men cezası hatırlarsanız 2000'li yıllarda e, son olarak da Bulgaristan e, erkek milli halter takımı. E, doping cezası, olimpiyatlardan men edildi e, çünkü belli sayıda sporcunun doping çıktığı zaman uluslararası federasyonlar federasyonun, tabi tamam, bir sonraki e, büyük organizasyondan silmen ediyor e, ve çok sık kullanılıyor yani, bu utoping haz e, geldi, bir türlü alternatif utopingte çözümü getirilemedi. E, bizim için de, yani, Türk antrenaj için de bizi bir, bir sorunlu, çok ciddi sorunlar yaşadık bizde. E, de öyle. Evet, e, evet yani çok başarılı e, ol. Sporcuların işte Naim olsun, olsun olsun, Halil Mutlu olsun, e, daha sonra Nurcan olsun. E, bunlar olimpiyatlarda altı madalya kazandırmış sporcular ki Nurcan'ınki çok önemli yani Türkiye tarihinde biz ilk bir olimpiyatlarda e, bir kadın sporcumuz altı madalya kazandırmıştı. Ama daha sonra işte bu topikten dolayı epey bir başı ağrıdı e, Nurcan Tayyip Hanım. E, bilet fiyatları konusunda da evet e, bilet fiyatları her geçen gün artıyor. Yani çünkü... Özellikle İngiltere'de fiyatlar çok yüksek. Bir talep var ki bu bilet fiyatlarını arttırma yoluna gidiyorlar. Tabii kulüplerin pazarlama stratejileri değişiyor. Yani bu İngiltere'de aslında 90'lı sonunda başlamış bir süreçti. Bilet fiyatları korkunç derecede arttı. Çünkü bununla ilgili bir hükümet kulüp politikası. Yani maçlarımıza parasız gelmesin. Futbol pahalı bir eğlence. Parası olanlar gelsin. Aslında bu bir nevi de e, o şiddet olaylarının önüne geçmek e, amacını hizmet ediyordu. Çünkü ciddi tribünlerde yaşanan şiddet olayları vardı. Bu da e, televizyon ve futbol ekonomisi için e, olumlu bir e, süreç değildi. Bundan kurtulmak için üret fiyatlarını yükselttiler. Evet, zenginler kavga ve küfür etmiyorlar tabii. Bu şekilde böyle, bir şey yok. böyle bir şey yok ama e, daha böyle eskiden mesela e, Ömer Bey hatırlar, eskiden e, maçlarda herkes ayakta izlerdi e, ama şimdi mümkün değil yani İngiltere'de mesela Premier League maçlarında bu bir kuraldır ayakta maç izleyemezsiniz mutlak surette oturarak izlemeniz lazım. Yani Ayağa kalk kalk izleyenler ceza veriyor kulübe ceza veriyor kulüpte tabi e, buna izin vermiyor tabi ayakkabı çizilemezsiniz ama 15 bin önce böyle bir, bir kalkıp deseydi ki herkes oturarak her çizecek. Kimse bu kişiyi almazdı. Ama belli bir değişim yaşanıyor. işte bazen ekonomik şeyler. Bakalım ne olacak. Evet. evet. Peki çok teşekkür ederiz Cem. Oldu, i̇yi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kim Çetinle spor. Evet, bitirirken de şey çalalım Bob Marley'den Buffalo Soldier uygun düşer savaş durumlarına diye e, düşündük. 6 Şubat 1945 Robert Nesta Marley'in ya da Bob Marley çok iyi bilinen ismiyle Jamaikalı Reggae sanatçısı ve aktivist dillere destan yüzlerce şarkısı var. Bir reggae efsanesi kendisi. 36 yaşında da futbol oynarken şeyden ayak baş parmağında açılan bir yarıdan dolayı deri kanseri melanoma olduğu da ortaya çıkmıştı hazır sporun üzerine de bundan bahsedelim. Ve kendisini 36 yaşında ölmüş bu büyük müzisyen ve aktiviste de bir günaydın diyelim. Buffalo Soldier. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Köszönöm